Çıkkastı. Kainat. Bugün 28 Nisan Cuma, yıl 2017, ay 4, gün 118, Kasım 172 1438, hicri Şaban 2, 1433, Rumi Nisan 15 Fırtına, yağmur Günün sözü Kan dökenin kanı temiz kalmaz, Baratcio Günün ikinci sözü Hayatta en büyük eğlence başkalarının yapamazsın dediğini yapmaktır Walter Bagehot Günün şiiri Boşuna Sen yoksun Boşuna yağıyor yağmur Birlikte ıslanmayacağız ki Boşuna bu nehir Çırpınıp pırpırlanması Kıyısında oturup göremeyeceğiz ki Uzar uzar gider Boşuna yorulur yollar Birlikte yürüyemeyeceğiz ki Özlemlerde ayrılıklar da boşuna Öyle uzaklardayız Birlikte ağlayamayacağız ki. Seviyorum seni boşuna. Boşuna yaşıyorum. Yaşamı bölüşemeyeceğiz ki. Aziz Nesin. Büyük saatli marif takvimi. Has llegado más lejos que el viento Que fugitivo te llevó con él Te llevó con él Matilde Lamba Republicana No pudieron colgar de tu pecho Ni crucifijos ni sotanas Matilde Landa Republicana No pudieron colgar de tu pecho Señales amargas Es la vida que por un lado seas consuelo para muchas y a la vez la soledad te acompaña en cada lágrima cuando inventas conversaciones con tu pequeña niña que en casa continúa esperando a que regrese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 Geniales amargas Matilde Landa República nos espera en el aire tu abrazo eres lluvia enterrada Matilde Landa República y las estrellas sintieron el Santo morta salto mortal, tu salto mortal.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 Açılışta Matilde Landa adlı şarkıyı dinledik. Barricada grubundan İtalyanların güzel bir şarkı ve o şarkıda söz edilen Matilde'yi şimdi... ...Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından izleyelim. Kadınlar Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık Matilde Palma de Mallorca hapishanesi 1942 Sonbaharı Sürüden Ayrılan Kuzu Her şey hazır. Kadın mahkumlar askeri disiplin içinde bekliyor. Piskopos ve sivil vali geliyor. Bugün Kızıllar'ın lideri, suçlu ve tövbekar ateist Matilde Landa, katolik inancı benimseyecek ve kutsal vaftiz törenine katılacak. Daha önceki yaşamından pişmanlık duyan kadın, Tanrı'nın sürüsüne dahil olacak ve iblis kendisininkilerden birini kaybedecek. Vakit ilerliyor. Matilde ortalıkta gözükmüyor. Çatıya çıkmış. Hiç kimse onu görmüyor. Matilde kendisini bir anda boşluğa bırakıyor. Bedeni bir bomba gibi cezaevinin avlusuna çarpıyor. Hiç kimse yerinden kıpırdamıyor. Öngörülen tören tamamlanıyor. Psikopos Stavros çıkarıyor, İncil'den bir sayfa okuyor. Kötüyü reddetmesi için Matilde'ye nasihat ediyor, duasını ediyor ve yerdeki bedenin alnını kutsal suyla ıslatıyor. Kadınlar Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık it, with with. Tarihte bugün 1945'te bugün İtalyan Faşist diktatör Benito Mussolini ve metresi Clara Petacci kurşuna dizili, diziliyor ve cesetleri bir benzin istasyonunda ayaklarından asılarak teşhir ediliyor. 1971'de Türkiye'de sıkı yönetim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul ediliyor. Cumhuriyet ve akşam gazeteleri tedbiren 10 gün süreyle kapatılıyor. Cumhuriyet ve akşam gazetesinin tarihte ilk defa yan yana durdukları bir dönem olsa gerek. Yok akşam gazetesi o zamanlar ileri bir çizgideydi. Akşam gazetesi. İli, evet. Öyle mi? Evet, evet. Hı -hı. Ee, Doğuştan değil Askeri yani. vesayete falan karşıydı. <gülüyor> 1993'te bugün İstanbul'daki Ümraniye çöplüğü bir, biriken metan gazı yüzünden patladı ve 39 kişinin ölümüne ulaştı. Korkunç bir facia. Ümraniye faciası olarak tarihe geçti. Hatırlıyorum. Evet. Evet tarihte bugünün kısaca özeti böyle şimdi günümüzün şeylerine gelelim dünyadan da önemli bir haber ne var diye bakıyorum ve şunu görüyorum ki yarın büyük bir gün olacak 29 Nisan günü halkların iklim yürüyüşü başlıyor çok Amerika Birleşik Devletleri'nde olacak. E, büyük bir e, gezegenin önündeki en büyük tehdidin giderek hızlanarak devam etmesi bütün gelen şeylerin e, bir önceki rapordan daha da tehlikeli sonuçlar olduğu görülüyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği işte onu bir de Trump ve adamlarının da dünyayı haraca kesmeleri, ve yok etmeleri karşısında yani bir yandan Avustralya'da büyük mercan resifi Great Barrier Reef denen canlı büyük organizma yok olmakta yeryüzündeki en büyük yaşayan organizma yapı sahranın etrafında kuraklıktan perişan vaziyette insanlar açlığa mahkum kuzeyde ve güneyde kutuplarda buzlar eriyor ve günde de 400 bin Hiroşima bombası patlıyor. Atom bombası gibi enerji birikimi oluyor. Bunları önlemek için büyük bir yürüyüş var. Geleceği elimizde tutmak için diyorlar. İşçi sendikaları da katıldı. Bilim insanları, öğrenciler, öğretmenler ve sıradan halk katılıyor. Bunun bir büyük görev olduğunu kuşaklar arası bir görev olduğunu, kutsal bir görev olduğunu söylüyorlar. Naomi Klein gibi <gülüyor> önemli yazarlar ya da Eve Ensler gibi oyun yazarları ve aktivistler. Ve bütün mücadeleler, insanların kadınların mücadelesi, ırk adaleti mücadelesi, ekonomik eşitsizlik, sınıf mücadelesi, göçmen hakları LGBT hakları engellilerin hakları hepsi yeryüzünde oluyor ve bunları yeryüzünü koruyamazsak bunların hiçbirini engelleyemeyiz diyorlar Ebenster'da yazısında böyle dedi. Dolayısıyla son çıkan araştırmada da resimler var. Deniz kenarındaki büyük şeyin temsili resimleri yapılmış. New York New Orleans ve mesela Donald Trump'ın malikanesi Mara Lago yükselen 2100'e yüze kadar yüzyılın sonuna kadar yükselen denizler altında nasıl olacak diye Mara Lago hiç kalmıyor sadece o güzel kulelerden bir bölümü kalmış oluyor kaç metre yükseliyor bilmiyorum ama böyle çok masalsı bir şey var ya çizmişler fotoğraflarını yani sadece 13 milyon insan sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 13 milyon insan evini terk edip başka yerlere kaçmak zorunda kalacakmış. Düşün artık dünyanın diğer yerlerini Mavilladeş gibi yerlerini filan. Ama Trump bile kendini kurtaramıyor. Görüldüğü gibi. New Orleans, New York, Mara Lago hepsi gidiyorlar. Böyle bir durum var. Onun için herkesi yani Suriye'deki büyük savaşında bundan dolayı bütün dünyayı içine alan Türkiye başta olmak üzere e, Kuzey Irak ve Türkiye ile beraber Batı İran'ın da içine alan kuraklığın sonucu bu muazzam facia olduğunu söyleyelim. Şeyde de e, Afrika'daki durumunda e, Kamerun, Nijer ve Nijerya'daki durumunda gölün kuruması, çad gölünün kenarındaki bütün ülkeler etkileniyor. Çat Gölü bitti, yok oldu, haritadan silindi. Afrika'nın en büyük göllerinden biri %10'a indi. Amazon'da da muazzam bir şey vardı. Yani Suriye iç Savaşı'ndan önce yapılan bir galop araştırmasına göre cevap verenlerin %12'si yani yaklaşık 500 milyon erişkin şey demiş önümüzdeki beş yıl içinde göçmek zorunda kalabiliriz. Selden, sulardan, fırtınalardan falan diye düşünüyoruz. Savaşlar demiş. dahil değil mi? Savaş dahil değil. <gülüyor> Ve Suriye iç savaşından önce yapılmış. Şimdi belki bunun iki katı hatta bir milyon. Bir milyar insan olabilir. Yani dünyanın nüfusunun yedi buçukta biri. Ya da üç katına çıkmış. Bir buçuk milyara çıkmış olabilir. Savaşları da katarsak hele ve dünya nüfusunun beşte biri yerinden oluyor olabilir. Çin'de çöllerin birleşmesi, Hindistan'da neler olacağını hiç söylemesem daha iyi. O yüzden 29 Nisan büyük yürüyüşüne bütün ülkelerden de katkı bekleniyor. Türkiye başka şeylerle uğraşıyor ama ne yapalım böyle değil. Peki şimdi oradan şeye geçelim. Yüksek Seçim Kurulu red gerekçesini açıkladı ve referandumun kesin sonuçlarını açıkladı bu Türkiye'deki belki de en önemli şaibeli hukuk dışı meşruiyet tartışmasını da beraberinde getiriyor paylaşılan rakamlara göre 25 milyon 157.463 seçmen evet 23 milyon 779 bin 141 seçmen ise hayır ha, uygulanmış yani bu da Evet, oy verenlerin oranının %51.41'e, hayır oyu verenlerin oranının da %48.59'a tekabül etmesi anlamına geliyor. Bu oranlar kurulun duyurduğu referandumun resmi olmayan sonuçlarıyla aynıymış. Katılım oranı ise %85.43 olarak açıklanmış. Evet, burada tabii yani çok bu şaibeyi tarih yazacak diye bir manşetten vermiş Cumhuriyet Gazetesi de bunu muhalif üyenin de hukuk dersi verdiğini belirterek Gerçekten de referandumun son derece eşitsiz koşullarda yapıldığı herkesin bütün dünyanın da malumu bütün medya organları, yerleşik medya, radyolar, televizyonlar gazetelerin büyük ezici çoğunu evetçilerin iktidarın yanında yer aldı ve günlerce muazzam eşitsizlikler oldu. Ayrıca işte 3. Büyük Parti'nin Eş başkanları e, hapislerde süründürülüyor. Pek çok milletvekili de onun üzerinde sayıda milletvekili sözcüleri de dahil içeride. Ayrıca belediye başkanları da e, birçok belediyeye kayyım atandı ve belediye başkanları da içerideydi. Ve bütün bu şartlara rağmen %2'ye yakın bir fark olması da aslında e, önemli bir direniş olduğunu Karşı çıkış olduğunu gösteriyor hoşunu şunu olmayan ama bu önemli değil asıl önemli olan şey e, Yüksek Seçim Kurulunun e, Halk Partisinin ve diğer partilerin Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer bir parti daha itiraz etmişti onu red gerekçesinde HDP hı? HDP. HDP dedim başka ne dedim ha, Cumhuriyet parti Halk varmıştı. Partisi HDP ve bir parti ha, daha bir parti daha daha galiba e, yani mühürsüz oyların geçerli sayılacağına ilişkin bir karar vermişti. Daha henüz sandık sonuçları belirmeden ve tercihler üzerindeki olası etkisi bilinmeden alındı. Eşitlik ve tarafsızlık ilkesine de uygun objektif bir karar olduğu belirtiliyor. Ki bu görülmemiş bir rezalet durumunda. Bu itibarla kurul kararının seçimin neticesine tesir eden bir müdahale olarak değerlendirmesi mümkün değildir diyor. Ve şunu da söylüyor, demokratik toplum gereklerine uygun olarak yurttaşların oy kullanarak yönetime katılma hakkı her türlü engellemelere karşı korunmalıdır. Bu nedenle vatandaşların oy kullanma hakkı seçim güvenliğini ihlal etmeyen hallerde mutlaka korunması gereken bir haktır. Yani biz korumak için, oy kullanma hakkını korumak için bunu saydık diyor. Bu da tıpkı bir kez daha da, önce de söylemiş olduğumuzu tekrar edelim. George Orwell'in Distopyası ünlü 1984 adlı siyasi romanında gerçek, mini gerçek bakanlığında kapısında yazan dev, levhada savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cahillik güçtür. Ruh hatırlatan bir şey. Bütün dünyada bu acı bir alay konusu olacaktır. 17 Nisan itibariyle yüksek seçim kurulu binaların önünde itiraz ve şikayetler için muazzam kuyruklar oluşmuştu. Oy ve ötesi rapor hazırlayıp 100 bin civarında oyunda alımında uyuşmazlık tespit edildiğini belirten bir rapor hazırlamıştı. Her şey bildikleri şeyde, oranlardan bahsediyor ama. Evet. %94'üne ulaşabilmişti. Eee Hayır ve ötesinin hazırladığı raporda ise katılım oranı ve evet oyu oranının firsiz evet çıktığı belirtilmiş. Şahibinin boyutu belki de 18 milyon oydan daha fazlasına işaret ettiği de ifade edilmişti. Ayrıca ölü seçmen tespit edilmişti. Başka yerde Türkiye'nin doğusunda Sandıkta adı görülen ama batısında yüzlerce kilometre ötede, binlerce kilometre ötede oldukları halde orada oy kullanmış gözükenler çok var evet Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi başvurmuş sadece iki başka parti yokmuş düzeltiyorum özür dileyerek böyle bir durum yani şey de var tam kanunsuzluk ne diyor öyle ilginç bir şey var tam kanunsuzluk belirlenmedi gibi bir laf var. Tam kanunsuzluk koşulları oluşmadı diyor. Ne demek tam kanunsuzluk koşulları? Ben de tam onu soracaktım. Ama burada hukuk eğitimi almış olan kişi ben mi efendim? Buyurun. Yarım kanunsuzluk koşullarından fazla. Az, az fazla. Az mı i̇ki yani? katı demek. Az kanunsuzluk koşulu ya da bir buçuk kanunsuzluk koşulu gibi bir şeyler var mı? Pilav üstü az kanunsuzluk var yani bilmiyorum gerçekten hukukta ilgilenmediğim için ben de bilmiyorum için. ilk defa duyuyorum böyle tam bir şey tam kanunsuzluk hali varmış hmm. hmm. Anayisa'nın 76. maddesinde gösterilen bir şeymiş ama tam olarak detayları bilip de söylemeyeceğim tam kanunsuzluk koşulları oluşmadı filigranlı oyların önceden çalındığına dair belge belgenle konuş belgen kadar konuş diyorlar yani belgen belge çıkar diyorlar. Tam kanunsuzluk koşulları oluşmadı. Yani yarım kanunsuzluk mu var nedir bilmiyor. üç çeyrek. Peki bir de e, sen araba kullanmıyorsun ama e, orijinal mühürlü plakalarının yanında bagajında çantada gezdirdiğin sürece A plaka kullanman da hiçbir APP plaka kullanman da hiçbir sakınca yok. O ne demek efendim? Mühürlü olsun yeter. Yani plakalarda bile mühür gerekli ama Türkiye'nin ve bir ülkenin tarihinin en önemli e, kaderini belirleyecek seçimde mühürsüz de olabilir diyor. Trafikte dahi olmuyor, ama burada oluyor. Ama size de bir müjde vereyim, siz araba kullanıyorsunuz o yüzden söyleyebilirim. Artık pek değil, artık kullanmıyorum uzun süre. Öyle mi? Evet. O zaman boş verin abi. <gülüyor> yani çok ilgilen yani Ben sadece trafikte bile. APP diyorlar ne demek bilmiyorum ama mühürsüz olmuyor. Ama Yüksek Seçim Kurulu'nda YSK'da oluyor. Onu söylemek istedim. Anladım. Ee, i̇şte savaş barıştır. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı kesin sonuçlara ilk tepki de nedense Cumhuriyet Halk Partisi'nden değil de Halkların Demokratik Partisi'nden gelmiş. Cumhuriyet Halk Partisi fazla itiraz etmemiş anlaşılan. Bu durum hukuk dışıdır diyor Nadir Yıldırım açıklamış. Örgütlenmeden sorumlu eş başkan yardımcısı şaibe ve açık hile durumu ortadan kalkmış değildir. Gayri meşruluğu her zaman tartışılacaktır. Doğru bulduğumuz tek şey halkın çok büyük çoğunlukla hayır iradesini ortaya koymuş olmasıdır. Bu irade bizim için bakidir, kalıcıdır ve hiçbir karar bunun üstünü örtemez. Bu durum hukuk dışıdır. Diyor. Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı fiili durumu resmileştiriyoruz demiş. O sözlere de dikkat çeken Nadir Yıldırım, HDP'den. Bizim için fiili durum devam ediyor. Kanunileşen bir şey yok. Bu fiili durum da hukuk dışıdır, kanun dışıdır demiş. Şey tabi enteresan yani. Ee, mesela Ali Can Uludağ'ın ayrıntılı haberinde Cengiz Topaktaş'ın ...referandumun iptal edilmesi gerektiği yolundaki muhalefet şerhini söylüyor. Ve referandum eşit olmayan koşullarda yapıldı. Sivil toplum kuruluşları propaganda haklarını kullanamadı. İki, televizyonlarda farklı görüşler eşit temsil edilemedi. Üç, yüksek seçim kurulu kararıyla mühürsüz oyların sayımı imkansız hale geldi... Dört diyorum ama bu, zaten bu bir tek bu yeter bir de artar bile. Şimdi ke enlem yekün alet için, hükümsüz saymak için artık iki buçuk milyon mühürsüz oy pusulası olup olmadığını tartışmak anlamsızlaştı diyor. Ve beş, toplum sonucun doğru olduğuna inanan ve inanmayanlar diye bölündü. Tartışma bitmeyecek, gelecek kuşaklara yansıyacak diyor Ali Can Uludağ'da. Fakat ben e, tam bu konuda da değilim. Toplumun sonucun doğru olduğuna inanan ve inanmayanlar diye bölündüğüne pek inanmıyorum. nazizane görüşüm. Bence herkes her şeyin farkında. Burada büyük bir e, yani demokrasiye şey yapan bir durum var. Hukuksuzluk. Hukuksuzluk var. Tutuklamaların ardı arkası kesilmedi. Yani anayasa mahkemesi aylardır suskun diyor Cumhuriyet gazetesi yazarlarının ve çalışanlarının fotoğrafını bir kez daha koymuş akıl almaz bir süreden beri tutuklular meslektaşları tarafından çağlayan adliyesinde nöbet tutuluyor adalet nöbeti devam ediyor ve Cumhuriyeti susturma operasyonunda aylardır AYM'den ses seda çıkmıyor diyor bu şaibiyi tarih yazacak diyorlar. Hukuksuz tutuklamalar son bulsun diyorlar. Şimdi bu içerideki durum böyle. Referandumun ülkesinin sonuçları. Ee, dışarıdan da çok önemli şeyler var. Son derece önemli gelişmeler var. Ee, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi'ni Türkiye konusunda zirve yapmaya çağırdı. Bu taslak rapor 2 Mayıs'ta. Yani hemen Salı günü oluyor. Avrupa parlamentosu Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek. Çok heyecanlı. B Bütün Avrupa Birliği ülkelerinin Dışişleri Bakanlığı bir yerde Türkiye mi konuşacak mi? Evet. Zirve var. Ulu Türkiye vereceğim. konusunda. Emin değilim. Yani haksız, siyasi, kasıtlı, haçlı zihniyeti, Hristiyan zihniyeti diye ele eleştirildi. Fakat şöyle diyor. Taslak raporda neler var? Artı gerçekten. Hemen özetleyeyim. Ko referandum Meselesi ver bir Türkiye ile katılım müzakerelerini askıya alma çağrısında bulunuyoruz diyorlar. Anayasa paketi değiştirilmeden uygulanamaz diyorlar. Bunu kim diyor efendim? Avrupa Parlamentosu. Mu? Avrupa AKP par mi? Avrupa Komisyonu Parlamenter hmm. Meclisi galiba. Hayır Avrupa Değil Parlamentosu mi? bu. TKP. AP. Bu. Hı? APK. Avrupa Parlame. AP. Komisyona ve üye devletlere anayasa değiştirilmeden uygulanması halinde Türkiye ile katılım müzakerelerini askıya alma çağrısında bulunuyoruz diyorlar. Bu Avrupa Birliği yani. 2005'ten beri devam eden üyelik müzakerelerinden bahsediyorsunuz evet. şu anda. İki, idam cezasının yeniden getirilmesinin müzakerelerin derhal sona ermesine yol açacağının altını çizeriz diyorlar. Çok çok net ve sert. Üç, Avrupa Birliği konseyine, Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde karşı karşıya olduğumuz bariz krizi, bariz açık krizi tartışmak için Türk hükümetini acilen bir zirveye davet etmesini öneriyoruz. Daha Türkiye davet edilmemiş ama zirve yapalım diyorlar. Dört, evvelki gün ve dün konuştuğumuz gümrük birliği ekonomik ilişkiler konusunda güncellenmiş gümrük birliğine insan hakları ve temel özgürlüklerle ilgili siyasi kriterler katması çağrısında bulunuyoruz Avrupa Komisyonu'na. Yani Avrupa Birliği'nin hükümeti demek olan komisyona çağrıda bulunuyorlar. Dört bu. Beş. Bu da e, her şeyi çok etkileyecektir. Komisyona e, Türkiye'nin Kopenhag kriterlerine uymaması durumunda yani insan hakları, temel haklar, özgürlüklerle ilgili bu ifade özgürlüğü vesaire. Yani Avrupa'ya Avrupa yapan yaptığı söylenen temel değerler, insan hakları ve temel özgürlükleri, basın özgürlüğü vesaire. Yargı bağımsızlığı. Bu Kopenhag kriterlerine uymaması durumunda tüm katılım öncesi fonları askıya alması ve bu fonları Türk sivil toplumu destekleme amaçlı kullanması. Yani Türkiye'ye değil, sivil topluma verilmesi fonların önerisinde bulunuyorlar katılım öncesi fonlardan Türkiye'nin payına düşecek miktarı öğrenmek istiyor musun? Ama sivil toplumdan burada kastedilen ne? Mesela TÜRGEV mi? TÜRGEV'de bir sivil toplum kuruluşu değil mi? Bu tip organizasyonlar mı? Yani birden fazla, bir, çok fazla sivil toplum örgütü var. Çok fazla alan var Türkiye'de çalışınca. Evet ama çalışınca. onlar da biliyorlardır. Epey bir tecrübeli oldu. Ki, e, sen söyledin yani ama yani. Beri, hükümete verip ardından bunu bu çalışmalarda harcayın denildiği zaman paraların nereye gittiği de gayet net bir şekilde biliniyor bu alanda çalışanlar tarafından. İyi ya o yüzden de artık. Bir, bir anda ortaya şey, çıkan böyle sivil toplum örgütleri bir anda şey olmaya başlıyor. Payda olmaya başlıyor. Yani Kopenhagen kriterlerine uyarsın ya da bütün fonları, katılım öncesi fonları askıya alırız, sonrasına bakarız diyorlar. Bu çok radikal bir karar, uyarı. İki buçuk milyardan fazla avro. Böyle bir miktar varmış, Türkiye'nin payına düşüyor. 2017-2020 dönemi için, dört yıllık, üç yıllık, altı. Bir üzüntü, keder belirtiliyor. Yeis belirtiliyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam entegrasyonuna yönelik destek her iki tarafta da halk desteğini kaybetti diyor. Yani Avrupalılar da, Türkiye'liler de, Türkiye tarafı da istemiyorlar Avrupa Birliği destek kalktı. Üzücü. Yedi, Nazi uygulamaları lafını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı Avrupa Birliği liderlerini yürütmekle suçlayan son açıklamalarını güçlü şekilde kınıyoruz. Çok sert bir dil kullanılmış ve bu tür yersiz açıklamaların devamının bir siyasi ortak olarak Türkiye'nin kredibilitesinin altını kazdı. Yani Türkiye'nin inandırıcılığı kalmadı. Altı e, e, kundaklandı diyor. Sekiz, o hal. Türk halkı için 2016 zor bir yıl oldu. Olağanüstü hal altında alınan önlemler geniş kapsamlı, orantısız. Ve ülkede temel özgürlüklerin korunmasında uzun süre olumsuz etki yaratacak nitelikteydi diyor. Çok e, net bir şey. Dokuz, referandum. Olağanüstü hal ve adil bir kampanya olmasını önleyen şartlar altında referandumun sonucunu not ediyoruz. Tüm usulsüzlük iddialarına ilişkin bağımsız bir değerlendirmeyi destekliyoruz diyor. Avrupa Birliği referandumu bağımsız bir değerlendirme yeniden yani bu iş bitti demişti ya dün de işte Yüksek Seçim Kurulu'da kararı açıkladı. Bunu kabul etmiyor AKP Birliği. 10 evet. basın medya 150'den fazla gazetecinin tutuklanmasını kaygıyla ya da endişeyle not ediyor ve Türk hükümetini tüm gazetecileri derhal serbest bırakmaya ısrarla teşvik ediyoruz. Kullanılan dile dikkat isterim. 11 yani bir hayli gecikmiş olduğu söylenebilir ama net bir tavır bu. 11 PKK'nın şiddete dönüşüne yönelik kınamamızı tekrarlıyoruz. 2002'den beri AB'nin terör listesinde yer alıyor. Ve Avrupa Birliği ülkelerini Avrupa Birliği'nin terör listesinde yer alan örgütlerin işaret ve sembollerini yasaklayan yasal düzenlemeleri güçlendirmeye devam ediyoruz. Ve 12 yargı meselesi belki de en önemlisi hakim ve savcıların güçlü siyasi baskı altında olmayı sürdürmesinden endişe duyuyoruz diyorlar. Yani Cumhurbaşkanı da dün yaptığı konuşmada yargının daha doğrusu adaletin her şey olduğunu söylemiş ama ikisi aynı şeyden bahsetmiyorlar. Bu durumda çok kısa bir özet yapmama izin ver. Buyurun. Avrupa parlamentosunun bu kritik çağrısından sonra ee, Avrupa raporunda Avrupa parlamentosu raporunda insan hakları ve temel özgürlükler Vurgulandı Katipiri de zaten net olarak Bunu söylemişti ee, Değişmesi gerekiyor diyordu. Şimdi bunun Avrupa parlamentosunda 751 Sandalye var Siyasi gruplar var Ve 450 milyonluk Bir nüfusu temsil ediyor 450-500 milyona yakın çok büyük bir topluluk evet. ve bu Türkiye'yi kuvvetle mahkum eder bir duruma geldi. Hemen arkasından başka bir şey. Dünyanın en önemli <gülüyor> e, askeri örgütlerinden biri olan NATO'dan da çağrı geldi. Türkiye'ye hukukun üstünlüğüne saygı çağrısı. 28 üyesi var. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tutuklamalar, gözaltılar ve görevden uzaklaştırmalarla ilgili 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ilgili olarak uyarmış ve daha yeni 9103 polis görevden uzaklaştırıldı biri de intihar etti. Beylik tabancasıyla onu da söyleyelim. Yakın korumalardan biri olduğu söyleniyor ben vatana ihanet etmedim Yapma, yapamam böyle bir şey dip intihar ettiği belirtiliyor be. Avrupa Birliği'nden o da 28 üyeli Britanya çıkarsa 27 olacak ama artabilirdi müzakereleri askıya alınmaya çok yakın haberi geldi Katip Eri'den <gülüyor> Meclisi salı günü yaptığı oturumda söylemişti Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Türkiye'yi görüşüyor cuma günü dönem başkanı Malta'nın başkenti Valletta'da bir araya geliyor ee, Erdoğan e, AKpM için yani ABD Konseyi Parmanterler Meclisi için en hafif tabiriyle ayıptır demiş adalet duygusunun zedelendiği hukukun işlemez hale geldiği bir yerde toplumsal bütünlüğü ayakta tutmak devleti yaşatmak mümkün değildir demiş tamamen hemfikirim <gülüyor> Yani bu durumda gidip yüzümüzü doğuya döneriz, Rusya'ya, Çin'e döneriz diye soracak böyle bir. Evet. Yok öyle bir durum. Dünyanın hiçbir yeri yok maalesef. Hı hı. AKP 21 Mayıs'ta olağanüstü kongreye gidiyormuş. Yeniden AKP'nin başına geleceği belirtiliyor. İki de hamle yapılmış. AKP'li ve MHP'li üyeleri Strasbourg'dan geri çağrılmış. Almanya Hristiyan Sosyal Birliği vekili Fabritius'un Türkiye ziyareti iptal edilmiş. Bir Alman bir şeyi ben adına baktım. <Gülüyor> ben Fabritius öte yandan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı var biliyorsun 57 üyeli dünyanın evet. bütün teşkilatlarından bahsediyoruz ve Helsinki nihai senedi temel ülkeleri de oraya bağlı Avrupa Güvenliği ile ilgili sorunlar çevre teknoloji bilim ve ekonomi işbirliği ve insan haklarını geliştirilmesi o da tamamen Agit'te kınadı Agit kim haddini bil dediler ona da Merkel Almanya Başbakanı Avrupa'nın en büyük ülkesinin en güçlü Merkel Türkiye gözlemcilerin sorularını yanıtlamalı dedi referandumla ilgili şeyi önce haddinizi bilin demişti yani haddini sen seni bil sen seni sen seni bilmezsen patlatırlar en yani seni demeye getirdi halk sözlerini kullanmayı seviyor ama Merkel bunu anlar mı bilmiyorum. Avrupa Konseyi 47 üyesi var biliyorsunuz ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ona bağlı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir yandan Avrupa Konseyi'nin, Parlamenterler Meclisi'nin kararına karşı çıkıp bir yandan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurması büyük bir çelişki ve gelelim Birleşmiş Milletlere 193 üyesi var hala hazırda ve Türkiye'ye ağır insan hakları ihlalleri suçlaması getirmişti. Daha yeni Çatışmalarda 2000 bin kişinin öldüğünü ve güvenlik operasyonlarında insan haklarının ciddi derecede ihlal edildiğini duyurmuştu. Bu da dünyanın en büyük teşkilatı işte. Bir CHP'de Birleşmiş Milletler'e başvuruyormuş bu arada. Öyle mi? Evet. Ay yanı sıra Birleşmiş de başvuracakmış bu referandumla alakalı. Yeni haber. Görmez evet. misinizdir o yüzden söylüyorum. Evet evet görmedim. İyi. İyi. Ee, bir de tutuklu gazetecileri e, serbest bırakın diyen bütün bas ifade ve basın özgürlüğü kuruluşları ve adlarını saymayayım sadece Uluslararası Basın Enstitüsü e, Gazetecileri Koruma Komitesi ve sınır tanımayan gazeteciler başta olmak üzere Uluslararası Af Örgütü yıllık raporunda yerden yere vurdu Türkiye'yi ifade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü işkence, aşırı güç kullanma e, e, silahlı güçlerin Aşırılıkları, mülteci sorunları ve cezasızlık konusunda insan hakları alanındaki en önemli örgüt insan hakları Human Rights da aynı şeyi yaptı. Çok ciddi bir çöküş. Bunlar yetmiyor dersen de işte da Noam Chomsky, David Harvey, Jürgen Habermas, Judith Butler, Şeyla Benhabib, Frederick Jameson gibi çok önemli düşünürlerinde bulunduğu Herkes Türkiye'nin berbat bir durumda olduğunu söyledi. Ama iki de şirket var. Nestle ve Novartis'le yani bu üzecektir işte. Evet çok üzecek. Global şirketler imajlarının bozulmasını istemiyormuş. Gidiyorlarmış. Ama Nereye gidiyorlarmış? Türkiye'yi desteklemek istemiyorlarmış. Yabancı yatırımcı güvenini artırmak amacıyla planladığı reklam ekonomi bakanlığının reklam kampanyasına katılımını askıya alabilirlermiş. Nesne ve Novartis benden uyarması Şimşek de şey demiş Ekonomi Bakanı Hukukun iyi işlediği ülkeler iyi ya da kar marjı Düşük demiş bence muazzam bir Açıklama itiraf Bu kadar bu kadar. Tamam. Türkiye'nin durumunu Böylece özetledik Açık gazete Fair never will go so well But why should I try to resist when darling I know so well? I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might For the sake of having you near In spite of a warning voice that comes in the night And repeats and repeats in my ear Don't you know, little fool You never can win Use your mentality Wake up to reality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 Alaphis Gerald 100 yaşını kutlamaya devam ediyoruz. Alaphis Gerald'ın Lady yani caz dünyasının en önemli şarkıcılarından biri skat denen tarzıyla da yani sözsüz melodileri telaffuz etmesiyle de daha doğrusu telaffuzsuz telaffuz değilim ona. Çok önemli bir iz bırakan Alaphis Gerald 100 yaşını bitirdi. Ona devam ediyoruz ondan şarkılar çalmaya. Özellikle de çok meşhur albimim Cole Porter Songbook. Sings the Cole Porter Songbook. Yani Cole Porter'ın şarkı kitabını söylüyor. O bunun gruptan bir şarkı daha dinledik. Evet şeye dönecek olursak bu şimdi 180 gündür tutuklu mesela gazeteciler Cumhuriyet'in yönetici yazar ve çalışanları e ayrıca ondan daha uzun süre tutuklu olan birçok şey de var, zaman gazetesi şeyleri iddianamesi kabul edilmiş. Nihayet Mümtaz Ertürk, Öneç, Ayin Alpay, Ali Bulaç, Ahmet Turhan, Alkan, Ahmet Metin sekiz kardeş ve çok sayıda insanın da aralarında bulunduğu bir grup. 18-19 Eylül'e bırakılmış Hı. nedense. O da anlaşılır iş değil. Çünkü zaten 6 ay 9 aydan beri e, tutuklu durumdalar onlar. E, ve e, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan da ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası. Bir de işte anayasayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan da ağırlaştırılmış üçer kez müebbet gibi absürde varan iddianameler vardı. Peki bütün bunlar şimdi biraz önce saydığımız işte Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletlerden gelelim. NATO'su, Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu. Amerika Rusya Amerika Rusya ve bütün önemli liderler, bütün önemli düşünür, yazar ve çizerlerin de karşı çıktığı bir şeyde adet Adalet ve Kalkınma Partililer bir şüphelenmiyorlar mı acaba bir yerde bir yanlışlık yok mu diye düşünmüyorlar mı? Bilemiyorum. Onun yazarları, çizerleri var bir sürü. Danışmanları var Cumhurbaşkanının. Gazeteler Bak, burada. <gülüyor> galiba yok ama yani Milliyet gazetesinde mesela öyle bir şey yok karargah böyle basıldı diyor tarih en büyük hakem demiş Erdoğan söylüyor o da onun milliyetin sahibini de iş adamını Afrika içinde FETÖ uyarısı yapılmış başka Avrupa'ya her cevabı veririz demiş evet var işte tamam buldum haklısın Milliyet gazetesinin birinci sayfasında Malta zirvesi öncesi Milliyet'le, Milliyet'e demeç vermiş. Abdullah Karakuş haber yapmış ve Avrupa'ya her cevabı veririz. Şunu bilsinler ki pişman olacaklar demiş. Yani dünyanın bütün örgütlerinden bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere bütün milletleri ve ayrıca da Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya senin de dediğin gibi pişman olacaklar demiş. Neyse iyi haber vereyim istiyorsanız bu yalnızlık karşısında iyi haberler de olmuyor değil. Ee, Rus hükümetinden yapılan açıklamada Türkiye ile birlikte toplam 18 ülkenin vatandaşlarının Rusya'nın uzak doğu bölgesinde yer alan Vla Vladivostok. Vladivostok e v Okay. E, limanına vizesiz giriş yapabilmene yönelik e, kararname i̇şte Medvedev ya. tarafından imzalanmış efendim yani. uzakta olsun Vildi, Vladivostok işte telaffuzu biraz güzel ama ne kadar uzakta bir bakalım bir de <gülüyor> limandan uzak. giriş yapmak lazım uçakta da değil hmm. Transsiberya e, şeyi de varmış ama liman işte ya biliyorsun trene işte Moskova'dan gidiyorsun birkaç gün alır işte Moskova'ya vizesiz giremiyorsunuz ki ...oradan vizesiz gir... ...ondan sonra vize alırsın... ...neyse zor olur... ...bu arada ben de iyi bir haber... ...baya Japonya'lı ama hiç ...oradan belki yırtabiliriz... ...baya uzak... ...ben de iyi haber vereceğim... ...Turan Fikri belki buradan ortaya çıkabilir tekrardan... <gülüyor> ...ekonomi uçuştaymış... ...sabah gazetesi veriyor... ...dolar yerlerdeymiş... ...16 Nisan'dan önce başlayan güven algısı... ...referandumdan sonra iyice pekişmiş... ...Türkiye ne olmuş... Güvenli liman. Kimi? Vladivostok'a. Ne bileyim ben. Borsa endeksi 95 puanı da geçerek 95 bini tarihi rekor kırmış. Ekonomik güven endeksi 16 ayın zirvesi. Reel kesim güven endeksi de 3 zirvesinde. Boşuna bence Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Af Örgütü İnsan Hakları İzleme Örgütü boşuna telaşlanıyorlar. Öyle bir şey vardı bir ama şimdi anlatmayacağım. Boş. Peki. Padişahla sadra arasında geçiyor. Talaş telaş meselesi. Boşuna telaşlanmıştı. E, dört ayın dibine vurmuş dolarda. Böyle sabah öyle, Akşam da çok memnun durumdan. Sabahtan akşama geçersek. Hemen. Ya bu piyasaya dört milyar dolar girdi diye haberler çıkıyor. Mesela en hmm. son Nisan ayında çıkmıştı. Bu piyasaya giren para nereden giriyor? Neresinden giriyor? Yani kim tarafından sokuluyor? Nerede oluyor bu para? Kim tarafından yönetiliyor? Nerelere dağılıyor? Bütün bu haberlere rağmen. Bütün bu gidişata rağmen. <gülüyor> Bilmiyorum. Yani böyle gidişat devam şey. etsin diye böyle şey para mı sokuyorlar Türkiye'ye? Bu, bu durum devam etsin diye. Evet. Riyakarlıkta sınır tanımayanlardan adalet beklemiyoruz demiş. Akşam da Cumhurbaşkanı da veriyor. Fidan'la bir arada toplantı yapmış. MİT Başkanı, istihbarat raporlarıyla ilgili görüşmüş. Bir saat kırk dakika görüşmüşler. Türkiye'nin hukuk devleti konusundaki kararlılığın 15 Temmuz'da ibra edildiğini söylemiş. İbra edilmiş. İbra, yani temize çıktı demiş. Hı hı. Riyakarlık'ta sınır taşın, tanımıyorlar demiş. İbra etmekten dolayı. Yeni Şafak'ta Rus istihbarat gemisinin battığı evet o öyle de bir olay i̇stihbarat var. İstihbarat gemisi değil. miymiş o? Evet. Hmm. Casus gemisi batmış. İnek yüklü gemiye çarpmış galiba. Evet. Birisi istihbarat yüklü birisi de inek yüklüymüş. Yani istihbarat gemisinin de gidip canlı hayvan gemisine çarpması da ayrı bir komedi Hayvanlar ne olmuş bilmiyorum ama asıl iyi. Şu hürriyet Askerler... gazetesi amiral gemisi muhaşetten amiral gemisi güvertesinden vermiş. İmdat anında yetişti diyor. Yani Türkiye olmasaydı çok zor olacaktı. Rus istihbarat gemisi liman, Kilios açıklarında yük gemisiyle çarpışarak battı. Bölgedeki imdat hücum botu Rezalet ya. kazayı görüp anında haber verince büyük bir facia. ucuz atlatıldı. Gerçekten ucuz atlatılmış çünkü... Medved evinde teşekkür boşuna değil, değil. çünkü hiç kimse burnu bile kanamamış yaralı bile yok. İnekler herecam ama büyük bir rezil ettim istihbarat gemisi böyle canlı hayvan yüklü gemiye çarpıyor <gülüyor> nasıl istihbarat bu <gülüyor> <gülüyor> doğru. Ee, Minval'in rajesi. Halbuki yani. haber Türkiye'de özel haber var. Muazzam bir istihbarat haberi var. Onu da hiç atlatmadan verelim açık gazete dinleyicilerine. 180 bin polis fişlemiş FETÖ Evet. Hepsi çipten mi çıkmış? Mahrem imam operasyonu başlatan dijital arşivden çıkmış. İşte şey, çip diyorum şey. Neydi onun ismi? Kart. Mikro kart mıydı? Mikro kart. Filan. Böyle bir durumda var. Bunu da geçiyorum Şimdi itiraz yok anladığım kadarıyla Sabah akşam Yeni Şafak Türkiye'ye baktım Rus, Casus gemisi Kaza yaptı filan diye daha Doğru sebep Doğru şeyler söylüyor Hakikaten Cahsus gemisi ee, Ama Bu gidişat Nasıl olacak bilmiyorum ee, Şeyden Bir tepki daha var onu biliyor musun? Amerika Birleşik Devletleri'nden. Kalmış mıydı? Amerika Birleşik İkinci tepki. Evet. Ha, bu şeydeki Suriye'deki tepki. olaylar evet. yüzündü, operasyonlar. Türk yani. Siyahlı Kuvvetleri operasyonlarına tepki. Askerlerimizin hayatı tehlikeye atıldı diye. Çok sert ilk defa böyle bir şey duyuyorum. İki saat önceden söylenmiş ama. Öyle ya demediler ona, mi? Onlar bir saat diyor. Bir saat miymiş? Hayır. Türkiye, Türkiye tarafı iki saat diyor. Evet. Onlar bir saat diyorlar. Bir karışıklık var orada. Bir saat farkı var. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Irak'ın Şengal, Sinjar ve Suriye'nin doğusundaki Karaçok Dağ'a yönelik yapılan iki saldırıyla bu bölgede bulunan Amerikalı askerlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne mensup askerlerin hayatını riske attığını söylemiş. Rusya'dan da Dışişleri Bakan Yardımcısı kabul edilemez haberimiz olmadı demişti gelmişti. Yani Amerika Birleşik Rusya'dan tepki gelsem Irak'ta diyordun galiba. Değil mi? Bir Irak'tan da bir tepki gelmiş miydi? Hatırlamıyorum ben Bakalım. ama. Bakalım. Irak tepki. E, Türkiye'nin PKK endişesini anlıyoruz ama bunu kabul etmiyoruz demiş Toner, Towner. Onların tü, tüm eylemlerini koalisyonla koordine etmeleri gerektiğini net bir şekilde ortaya koyduk demiş. Egemenlik hilal demişler Irak'tan tepki de Gazete Karınca da yazıyor. Ha Suriye'ye yönelik hava saldırısı için. Evet. Ben de sen söyleyince hatırladım işte. Yani en büyük iki tepki Amerika Birleşik Devletleri'nden iki ve Rusya'dan da bir gelmişti. Şimdi Irak'tan da dün hatırladım senin söylediğinden evet gelmiş. E, bu arada Rojava sınırına örülen duvarlar kaldırılıyormuş. Yani Rojova'ya yapılacak bir kara harekatının işareti olarak değerlendiriliyor. Artık onu Avrupa Birliği ve diğer NATO falan nasıl karşılar bilmeyiz. Hı, buldum. Ermenistan'da da bir problem varmış. var Olmayan ülke var mı diye sorarken Ermenistan'da da bir problem oldu ortaya çıktı. Ne problemi olabilir? Sınır kapalı. Yok bayrak yakmışlar Ermenistan'da. Ee, bayrak yakılması lanetlenmiş. Türk milletinin bağımsızlığını ve özgürlüğünü temsil eden bayrağımızı atfettiğimiz önem çerçevesinde bu hain eylemi ve müsebbiplerini şiddetle lanetliyoruz ifadesi kullanılmış Dışişleri Bakanları'ndan yapılan açıklamada. Ermenistan'da da problem var. Türk askerinin Suriye sınırında YPG ile çatıştığını da belirtelim. Önemli bir şey. Bir de PKK ile ilgili de bir çatışma haberi var. Orada da üç kişinin şehit olduğu haberi var. Onu da belirtelim ayrıca. Ee, sınırda bir çatışma var. Suriye'deki YPG denetimindeki bölgelerden sınırdaki 11 karakola, altısı dün olmak üzere 13 saldırı düzenlendiğini açıklamışlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden. Akçakale'de karakola açılan test sonrası çatışma bir asker yaralı 3 YPG'li öldürüldü diye haber var. Ee, evet. Bir de çok ilginç bir şey var. Sarayda FETÖ avı var. Onu söyledik mi? 19 kişi gözaltına alınmış. Beştepe'de. Cumhurbaşkanlığı sarayında. Güzel korumalar. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi koruma daire başkanlığından 36. Başbakanlık koruma daire başkanlığından 2 polis. Bunlar başbakanlık ve meclis. Ne Bak bunu senden beklerdim bu haberi. Neden? Şunu Avrupa Birliği Bakan Ömer Çelik'in kuzeni de görevden alınmış. Akrabay, talukat işleri sende. Öyle ama ben genel olarak bu insanların görevden alınmasının değil de farklı görevlere kaydırılması taraftar. Mesela özel korumaları alın. Şimdi Taksim'de 143 bin tane lale ekildi ve onların hepsinin başına birer özel koruma dikildi. Oraya şey yapın, yönlendirin. Ama Niye şey doğu çok yani? yerinde ama ismi değişecek o zaman. Ne olacak? Genel koruma genel koruma. Tamam olsun? Çünkü laleler genel bir şey. Ortak varlık, genel varlık. E Başkan da ortak varlık olmuyor mu? Bu sisteme o... göre. Peki olur. Özel genel yaparız. Yani. Öz genel. Çok fazla insan var. Bu insanların aileleri de var. Aynı zamanda hepsini ayırıp da bu suçlamayla beraber gittiğiniz zaman bu intihar olayında gördüğünüz gibi taneyin ne olduğunu anlamadan kendi hayatına kasteden insanlar da ortaya çıkabiliyor. Trajik durumlar. Son derece. Suriye'de de patlama, müthiş bir patlama olmuştu ya onda, o da Suriye'de İsrail'i sorumlu tutmuş. Havalimanı yakınlarında. Evet. Büyük, yani görüntüler yalnız hakikaten ürküntü verici. Göklere çıkıyor. Dumanlar filan. İsrail'de ne cevap vermiş ne doğrulamış ne yalanlamış Oğuz meşhur hikayesini hatırladım. Ne evet ne hayır. İsrail'in her zaman yaptığı gibi. Evet, o, Türkiye'de de nükleer, o aşk hikayeleri var ya onu anlatıyor işte. Nükleer bomba var mı İsrail'de diye sorduğunuz zaman aynı şeyi yapıyor evet. mesela. Bilmiyoruz var mı? <gülüyor> Onlar soruyor var mı? Türkiye'de de oğlan yazıyor kıza e, seni seviyorum beraber olalım mı diyor. Direkt. Cevap ne evet ne hayır geliyor. Ha. Hikayesi Oğuz hikayesi mektup hikayesi böyle hep yani. öyle oluyor zaten. <gülüyor> i̇şte böyle bir şey çok güzel bir e, e, İsrail demişken Filistin yönetimi İsrail'e ödeme yapmıyormuş Gazze elektriksiz kalabilirmiş Abbas görünmemiş tedbirler alacağız demişti Abbas da bu arada Mahmut Abbas Mahmut Abbas hiç seçilmeden öyle oturuyor çok Teresom güzel İsrailin İlla evet o ama ondan çok daha uzun bir süredir. Hiçbir seçim ilgilenmiyor. Onlar Batı şehri ya da öyle gidiyor. Güzel bir haberle bitirelim aslında. Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletinde 91 yaşındaki Isaac Watkin ve 89 yaşındaki eşi Teresa Watkin 69 yıldır evliymişler. Sonra hastalanmışlar. 40 dakika arayla el ele tutuşarak ölmüşler. 69 yıllık evli olan çift. Kaç yaşındalarmış efendim? Biri 91 öbürü 89 yaşında 69 yıllık bir birliktelik. Birbirlerine olan aşkları o kadar güçlü ki demiş. Birlikte yapılmış cenazeleri. Zaten 40 dakika arayla sadece yatakları da yan yana getirilmiş ki el ele tutuşabilsinler diye tedavi görürlerken, derken. Bunu da yapmışlar. Hasta bakıcılar tarafından birbirine yanaştırılmış yataklar, aile üyeleri de çiftin ellerinin birleştirildiğini belirtmişler. Ee, şey demiş kızı kızları Clara Gesklin birbirlerine olan aşkları o kadar güçlüydü ki biri olmadan diğeri yaşayamadı demiş. 40 dakika zamanla. Taksiyatları affosun. Benim de bu konuyla alakalı bir haberim var. Çok güzel bir geldi mi? Bu? Evet evet. Bu da aslında bu kötü bir hikaye. Meksika'da bir banka 116 yaşındaki bir kadının hesap açtırmak ve banka kartı almak için yaptığı başvuruyu çok yaşta olduğu gerekçesiyle reddetmiş efendim. Ne olmuş? Bana niye öyle bakıyorsun? 116 yaşında mıyım? Yok. Zaten 116 <gülüyor> yaşında olmanıza gerek yok. Sınır 110'muş. Bana 110 yaş olduğunu söyledi. Bana sınırın 110 yaş olduğunu söylediler demiş. Maria Felix Nava, Jalisco eyaletinde yaşayan ve dünyanın en yaşlı kadınlarından biri olarak sayılan. Evet. Ve hiçbir şey yok herhalde. Mirasına konulması korkusundan 3 ay boyunca emekli maaşını alamamış. Geç ya da erken Tanrı veriyor işte diyemiş. Devletten parasını en sonunda alan Felix. Alacak kimse yok mu? 7 yaşında öksüz kalmış. 10 çocuğun 6'sında daha uzun yaşadığını söylüyormuş. 10 çocuğunun altısına daha uzun yaşamış. Pardon. Tanrı olarak söylemek Hı. gerekirse. 117 yaşına giriyormuş. Temmuz ayında. Ona da bir günaydın diyelim. Günaydın evet. ikisine de. Bir, öbür çifte de 40 yaş arayla hayata vedan eden çifte de günaydın diyelim. ...ve ara verelim. Açık Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar... Günaydın Sizin. Merhaba, merhaba. Günaydın. Sonunda bu işe bildik hepimiz hep ş beraber. Şükür kavuşturana. Ee, gene sizi yalnız bıraktığım için özür dilerim. Estağfurullah. Ee, bu stres hepimizin üzerinde, üzerinde valla hakikaten ilkimizin halleri e, galiba acısını çıkarıyor öyle diyelim. <gülüyor> Ama dayanıyoruz. <gülüyor> dayanıyoruz tabii. Biz bizi sıkıyoruz. Madem bu dönemde doğduk, madem bu dönemde yaşıyoruz, bizim nesillerimiz de demek ki bunları da yaşayacakmış. Ömer Bey tabi tekrar tekrar herhalde bazı filmlerin çekimini tekrar aynı sahnelerin tekrarını görüyor, farklı mizansenlerle. Ya biraz ben de öyle tabi, ama maalesef yeni nesillere de böyle bir Türkiye. Ee, ne diyeyim, korku tiyatrosu mı? <gülüyor> korku filmi göstermek zorundaymışız. Ee, o tünelden dolaşıp geçiyoruz bakalım. Evet. Bakalım de, Daha neler göreceğiz o tünelde. Yeni bir terim bile icat etmek zorunda kaldık. Deja vulerden sık sık bahsediyorduk ama deja preview gibi olaylar da oluyor. <gülüyor> Önceden biz bunu yaşamıştık. Önceden, daha yaşamadan görmek de mümkün olabiliyor bazen. Evet Neyse. maalesef e, gerçekten de hani gerçek Türkiye'nin hakikaten sorunları her zaman tabii vardı çok büyüktü e, fakat biz unutlanmıştık e, bunlardan sonunda kurtuluyor Türkiye diye. E, fakat bir de baktık ki e, şeyde bu Terminatör falan filan filminde oldu bizden bir de tekrar daha güçlü şekilde geri gelip Gene gelecek Kahramanlarımız gene bu sefer daha e, güçlendirilmiş e, belaların versiyonuyla savaşmak zorunda kalır. Aynı öyleyiz yani hakikaten Terminator filmimizim hayatımız yani. <gülüyor> Ama Mal, e, yani e, çok ciddi var. bir e, çok sayıda e, tanıdığımız dostumuz, arkadaşımız programcımız var, gazeteci yazar, e, çizer olarak e, hapishanelerde çürüyen evet. e, yani 9 aydır bulunanlar var 6 aydır bulunanlar var içeride ve çok evet. zor iddianameleri çok uzun zaman sonra boş, içi boş iddianameler halinde verildi ve üstelik de davaların görüşme tarihi de daha bir 3 ay daha ertelenerek yani 14 evet. ay filan yatmaları sağlanıyor. Otomatiğe bağlanıyor. Neredeyse Aynen. böyle bir durum var ama bu şahibi tarih yazacak şeklinde manşet atan gazetelerde var ve Aynen. devam da mücadelede bütün şey ile devam ediyor. Özellikle mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kolları, Üsküdar gençlik kolları ya da Gazi Osman Paşa gibi yerlerden çıkan muhalif sesler de insana <gülüyor> yeni bir mücadele azmi de aşılıyor, aşılamıyor diyemeyiz doğrusu. Valla tabii ki umudu kaybetmemek lazım. Özellikle gençlere herhalde bunu borçluyuz. Biz de gençiz tabi canım yani şimdi evet, burada e, söz meclisten dışarı <gülüyor> e, fakat e, genel olarak yani bizim e, 70-80'ler ben kuşağını çok arada kalmış bir kuşak olarak görüyordum benim kuşaklarımı e, fakat e, benim akranlarımı diyelim Onlar, fakat e, bizden daha da yani bizden daha öncekiler aslında dayanışmalarda işte 60'lar e, 70'lerin daha başları vesaire ve daha öncesi. Eller, 40'lar o kuşaklar bence çok daha farklı dayanışmalar yaşamışlar daha farklı bir Türkiye'ye çok imkansız bir Türkiye'ye tanık olmuşlar ama insan ilişkileri bakımından bambaşka şeylerin de yaşandığı bir anlamda kenetlenmelerin yaşandığı zamanları da görmüşler biz böyle bir arada kalmış bir kuşak 70'lerin sonları, 80'ler darbe kuşağı biraz işte tabii böyle Türkiye'nin o kapalı dönemini de görmüş. Bir çocukluğunu orada geçirmiş, yaşamış. Ondan sonra da e, bir açılım dönemini görmüş. Böyle fazla bir açılım bir anlamda şey bakımından söylüyorum. Maddi bakımından Her şeyin maddiyat olduğu bir e, dönemi görmüş. Ve sonra da işte Türkiye çok güzel olacak, olacak deyip tam böyle rahat etmesi gereken 30'lu, 40'larlı yaşlarında oh bizim ülkemiz tamam artık yani biz de böyle şunları yaptık bir hayata geçecekken yani birdenbire bir Macarların e, işte, e, kullandığı bir kelimesi var. Katastrof diyorlar böyle yani ama yani hakikaten o daha önce de bir programda bahsetmiştim. Evet. Yani o surat ifadesini ve o lafı görünce yani şey oluyorsunuz. Yani dünya bitti yani artık tamam. <gülüyor> Kafanıza böyle tuğdolar tank tank tank düşüyor gibi oluyor. Hayır ama sen <gülüyor> bu bu sabahki sabahın birinci sayfasını görmemişsin. Engin Tunç'un haberi var. Birinci sayfada marşet. Görmemişim. <gülüyor> Göreyim de <Evet>. katastrofu. <gülüyor> ne katastrofu? Ekonomi uçuşta, dolar yerlerde. Oo. Güven algısı referandumdan sonra iyice pekişti. Türkiye güvenli liman oldu. Borsa endeksi tarihi rekor kırdı. Ekonomik güven endeksi 16 ayın zirvesinde. reel kesim güven endeksi 3 yılın zirvesinde yabancı yatırımcılar Dört ayda iki buçuk milyar dolar, iki virgül milyar dolarlık net alım yaptı. Daha ne istiyorsun yani? Dün dolar yeah, yeah, yeah. evet. da üç evet, altına evet. inerek dört ayın dibine vurmuş. Ya. Kamu baykışlar, ne yapıyoruz böyle yani? Uçmuş, coşmuş. Bir kere hayatta da her zaman yani çok güzelim, çok başkayım, ay çok hoşum. Aynı kadar böyleyim falan, çok zekiyim falan diye insanların aslında hiç öyle olmadığı tam tersi oldu ve büyük kompleksler içinde olduğu bilinir. Evet. Bu çok açık bir şeydir. E, bu da birazcık öyle bir durum herhalde. Biz kendini kendimizden biliyoruz. Biz masal masaldan biliyoruz. Ayna <gülüyor> ayna söyle bana. bana Benim evet. güzel var mı? Yok, yok Krisyam. <gülüyor> evet, biz de burada şimdi sabaha karşı bunu söylememiz gerekiyor. Fakat tabii ki işler öyle değil. Ee, yoksa niye gençlerimiz işte kendini işte ee, bir sürü işte savaş bölgesini sıkıntılı <gülüyor> <gülüyor> Aç olmuş gençlerle insanlarla Hı. beraber Ege'nin sularını atmak zorunda hissettinler. Niye mesela işte Barış Yaz Yazgı? evet Biraz ondan konuşalım. Evet maalesef. Evet. Biz de üzerinde durma fırsatı da bulamamıştık. Sen bahsedince de seninle konuşalım diye hiç üstünde durmadık. Evet. Barış Yazgı olayı nedir? Bu çok trajik. Ee, şi şimdi Barış Yazgı 22 yaşında. Bir müzisyen ve e, aslında işte siz... Siyirt kökenli ve 9 çocuklu bir ailenin en küçük oğlu ve işte 90'lı yıllarda doğuda güney doğuda bütün bu yaşanan köy boşaltmalarını yaşamış işte onlardan ailesi etkilenmiş biri ve 99 tam 90'ların sonunda dünyaya gelmiş yani düşünebiliyor musunuz yani ne nasıl bir yaştır bu yani 99 yani çok o kadar genç ki. Ya 21-22 yaşlar bunlar yani insanın daha... Yani başında duman yaşlar öyle. Fakat e, o işte e, maalesef hayatını kaybetti. Çünkü e, bir büyük abisi işte Belçika'da ve onun yanına gitmeye çalışıyordu. Daha önce de işte bir süre Belçika'da kalmış gene kaçak yollarla gitmiş. E, ve orada işte belki çok kötü bir hayat yaşamış Şimdi şey yurt dışı hayatını ben kendim bildiğim için yani öğrencilik dönemleri şimdi vesaire hiç öyle şeyler gibi değil yani böyle e, dört başı mamur yaşamıyorsunuz. Eğer ki çok iyi imkanlarınız varsa falan başka belki ama gene de o zaman dahi bir yalnızlık, bir başka bir içine kapanıklık oluyor ister istemez. Dil konuşmak zor. İşte ki yolunu yolunu yordamını bulmak zor. Her şey farklı, kimse size yardımcı illa olmak durumunda değil. Kendinizi böyle bir adeta hakikaten e, <gülüyor> kötü bir benzetme olacak burada ama gerçekten e, azgın suları atmış gibi de oluyorsunuz yurt dışında yaşarken zaten. Ama bunu e, tam da işte bir çifte kavramış vaziyette. Bir de e, Ege Denizi'nin sularını geçerek e, bütün o mitolojiye Efsanelere konu olmuş. Kaç tane Ege Denizinin dalgaları, suları e, ve yani o denizin aslında ölümcülülüğiyle ilgili e, mitolojik hikaye vardır. Bunlar evet. boşuna yazılmamış. E, dolayısıyla işte e, Barış da o riski alıp e, Ege Denizi üzerinden işte Yunanistan'dan Belçika'ya ulaşmak için bir kez daha, çünkü daha önce işte gitmiş gelmiş oradaki hayata da dayanamamış 7 ay kalıp anlaşılan. E, fakat aklı hayalleri orada kalmış. Buradaki hayata da dayanamamış. E, geri dönmek için işte e, tekrar aynı yolu geçmeye vermiş Fakat bu sefer şansı yaver gitmemiş. Ve biz onu bir gazete haberinden öğreniyoruz ki kemanına sarılı vaziyette e, içinde notalar olan keman kutusuna sarılı vaziyette ölü bulunmuş. Yani e, o kadar yakışmıyor ki tabii ki bu kadar e, önünde yaşaması şeyler gereken bir insana bu son, bu tarz bir trajedi. E, ama bizim ülkemize de yakışmıyor. Yani biz bizlere de yakışmıyor. Yani biz gençlerimiz için de Suriyeli militecilerden falan bahsediyorduk. E, zaten büyük bir savaş travması kapımızın önündeydi. E, ve kendi gençlerimizi de artık kendi insanlarımızı da böyle kaybetmeye başladık. Evet, bu tabii yeni. Yani Ayvacık'tan, Çanakkale'den Yunanistan'daki Midilli'ye gitmek üzere denize açılmış. amaçta da müzik eğitimi için Belçika'ya gitmek. Senin artı gerçekteki yazından da detaylarını görebiliyoruz. Ya burada şimdi tabii aslında Barış yazgı kaybettiğimiz böyle ikinci geç. Çünkü daha bir buçuk ay önce falan... Ne kadar ya? Daha bir ay yeni geçsin herdeyse. E, nevroz kutlamaları sırasında 21 Mart'ta Kemal Kurkut vurulmuştu. O da işte keman çalan bir genç olarak belki güzel sanatlara meraklı bir genç olarak, gene aynı yaşlarda e, sırtından vurulmuştu. Bir o da fevrilik bir şey hareketi belki. E, orada güvenlik noktasında belki şüphe çekti vesaire şu bu ama canlı bomba diye kendisinin işi işte tamamen çıplakken yani. evet, elinde Evet elinde bıçak bir olması olması başka bir şey. Bir şey evet. değiştirmiyor bu açıdan. Evet. Evet yani orada bunun eğitimini alıyorlar. Yani insanları bir anlamda durdurabilmek çok zor değil. Dolayısıyla zaten bütün bu tansiyonlar işte bizi zaten bahseden birazcık da yani toplumsal tansiyon o kadar yükselmiş durumda ki eee bunun gençlere yansıması elbette ki çok ağır oluyor. Çünkü onların önünde, yani gene işte ben hep kendimizi arada kalmış kuşak olarak adlandırıyorum, Haksızlık ediyorum. Çünkü 90'ların, özellikle 90'ların sonları, 2000'lerin kuşakları, yani yeni gençliğini, bu çocukluğunu yaşamakta olanlar, hakikaten çok ağır bence bir dönem geçiriyorlar. Çünkü onların nesilleri, Öyle bir nesil ki şu an dünyadaki e, aralarındaki kendi akranlarıyla e, aralarındaki makas öyle bir açılıyor ki. Biz zannediyoruz ki yani ben, benim de aslında hep kandığım bir hatalı düşünce bu. E, elinde bilgisayar, cep telefonu. o bu çocuklar dünyayı çözmüş, çok şey diyorlar, internet falan filan. Ama o internetin kullanımı, bilgisayarın kullanımı, e, yeni teknolojilerin kullanımı gelişmiş ülkelerde o boyutta ki o şeyler çocuklar o ülkelerin çocukları diğer akranlarından diğer gelişmiş ülkelerdekileri ben bahsediyorum. Onlar gelişmemiş ülkelerde veya gelişmekte olan ülkelere göre o kadar önde gidiyorlar ki o çocuklar öbürleri fena halde geride kalıyor ve aradaki makası kapatmak bu nesil için çok daha zor. Biz bir şekilde kendi işte biraz yurt dışı görünce, birazcık işte yabancı dil konuşunca, biraz okuyup edince falan, o makası çok kolay kapatıyorduk. Ama şimdi böyle bir şey mümkün değil artık. Bambaşka bir çünkü dediğim gibi yani geceyle gündüz gibi bir arada fark açılıyor. Ben kendi oğlunda da yaşadım bu yıl ilk defa. Biraz da anekdot kısmına girersek için bu yıl ilk defa uluslararası bir sistemde eğitim görmeye başladı. Ve birden aradaki fark ve işte mesela yazamıyordu. Hiç bizde mesela müfredatta yazı yazmak artık bitmiş vaziyette. Veyahut da bir şeyi tartışmak münazara bizim zamanımızda bir... Daha önceki zamanlarda daha da çok varmış ama bizim zamanlarda da biraz kalmıştı hiç olmazsa. Böyle bir şey yok artık. Evet analitik düşünceye yer bırakmayan bir çoktan seçmeli bir test sistemine mahkum oldukları için ne yazmayı ne düşünmeyi yani analitik bir düşünme sistemine geçemiyorlar. Bu çok önemli bir sorun tabii çok, çok zor yani dediğim gibi yani arayı kapatmakta benim çok zorlandı ve hatta da kapatmakta hala yani çaba gösteriyor. Ee, öyle ki e, uluslararası sedatlarda bizim işte doktora seviyesinde öğrendiğimiz birçok şey Aslında e, onların seviyesine inmiş durumda. Analitik düşünce ama yani benim bahsettiğimde tamamen işte doktora da siyaset biliminde mesela bir takım e, kavramlar, hipotezlantik'in işte şeylere yani bir şeyi nasıl kanıtlamanız gerektiğine bir argümanı e, ve ondan sonra e, bir şeyin sebep sonuç ilişkisini nasıl kurabildiğinizi bunlar ortaokul seviyesinde artık öğretiliyor. Yani dediğim gibi doktoranın en temel e, öğeleri olarak aldığımız veya lisans Hadi öğrencileri de bunu görebilirler vesaire ama e, yani doktora da asıl görüyorsunuz e, ya da master'da vesaire ya yani daha üst seviyelerde artık bu analitik düşüncenin en e, şeyini çekirdeğini bir anlamda orada tamamen almış olmanız gerekiyor e, ve e, bunu ortaokula indirmek bambaşka bir tabii şey ya düşünce sistemi yaratıyor olmak demek. Ve biz burada mistik bir, bir takım adeta böyle e, hayal dünyasında kendinize afyonlarken işte uçtuk gidiyoruz e, falan filan diye bir gün o afyon kesildiğinde ki muhakkak da kesilecek bir şişe karşılaşacağız. bir Yani neymiş ne ol gerçeklerle hayaller arasındaki e, farkı gördüğümüz an e, ve orada herhalde ben yani en çok e, bu yeni nesillerden gençlerden utanacağımızı düşünüyorum. Bilmiyorum, cansan ne dersin ee, bu arada? Yani bizim benim bu düşüncelerim sence doğru mu? Yani gençler bize karşı bir şey mi hissedecek acaba diye düşünüyorum. Hiç mi hissedecek? Yani bize nasıl bunu bıraktınız? Nasıl olabilir bu diye? Evet. Evet. <gülüyor> Kısaca yani... evet diyorsun. Yani şey. Var, doğru. E... Bu mesela yeni bir soruşturma da daha işte o geleneksel saçma sapan bir şey var ya 23 Nisan'da Başbakanlık Cumhurbaşkanlığı mevkine çocukların oturtulması birkaç saatliğine ya da birkaç dakikalığına göstermelik bir şey. Orada konuşma yapan çocuğun yaptığı konuşmadan dolayı öğretmeni hakkında şey bile açıldı. Soruşturma evet. bile açıldı. Üstelik de bakanlıktan almış öğretmen de gene de açığa öğretmen ama. Bir belki evet sorun ya, oradadır yani evet. sadece temsili evet. olarak o gençlere söz hakkı verildiği zaman belki sadece konuştuğu zaman ardından soruşturma başlatıldığını gördüğünüz evet. zaman haberlerde belki hiçbir şekilde konuşmayacaktık bu çocuk ne dedi neler bahsetti diye. Sadece bunun temsili olarak insanlara yani kendi yaşınızdan daha küçük insanlara söz hakkı verilmesinde belki problem vardır. Yani ajizm yapılıyordur belki biraz da en tepelerden başlamak üzere diye düşünüyorum ben. Vallahi yani burada ilk çocuğa soruşturma açılmamış tabii. Yani bir de o da olabilirdi <gülüyor> o da yani. Belirdi. O da yani şu an Kültürler arası ve dinler arası diyalogdan bahsetti. Sen müsün yoksa diye. Böyle bir şey olmuş. Yani çok yani, anlaşılması güç Dışişleri ama. Bakanlığı'nın sayfasını o. Şimdi İçişleri Bakanlığı'nın web sitesini yapan ...o içeriği sağlayan... ...o içeriği oradan çıkarmayan... ...bakın kaç kişi başı yanabilir buradan... ...ondan sonra şey... ...öğretmen tabii ki... ...ondan sonra dışları bakın dışında... ...herkesin başı yanabilir... ...çocuk, ailesi, bilmem ne danosu... ...herkes yani... ...şey so so so şey olabilir... ...suçlu olabilir burada... E, ...o e, bakanlık... E, ...onu mesela ilk başta oraya koyan bakan... ...ve ondan sonra geleni... E, ...sorumlu olmaz bu konudan... Ee, niye böyle yaptık işte? Bu Kutlu Doğum haftasıyla ilgili de böyle oldu. Yani şimdi böyle, o muzetö müdürüz, zetö müdür, nedür, ne var mıdır falan filan. Böyle saçma sapan bir tartışma oldu. En son noktayı ki e, Cumhurbaşkanı Erdoğan koydu. Çünkü o e, katılır, o bir şey yapınca sakan sular duruyor. Ama on o noktaya kadar böyle bir kaynadı durdu olay. Yani ne olduğunu anlayamadığımız şekilde birdenbire. Evet çok yani tuhaf bir ruh, halet ruhiyenin gemen olduğunu da söylemeliyiz. Metin Münir ilginç bir yazı yazmış T24'te tedirgin diye. Yani herkesin tedirgin, her kesimin tedirgin olduğunu söylüyor. Kürtler, Türkler, Sünniler, Aleviler, Laikler, Dinciler, Hristiyanlar, Museviler, Askerler, Siviller, Zenginler, Yoksullar. Ve şeyi söylüyor yani her ülkenin sorunları var, her ülkede tedirginlik var ama gezip gördüğüm ülkeler arasında çoğunun da Avrupa ülkesi olduğunu söylemeliyim. Türkiye kadar tedirginliği görmedim. Herkes sıkı ayakkabı giyiyor gibi. Hayatlar ruhlar birkaç numara küçük ayakkabılar içinde demiş. Yani sonunda da empati yokluğuna bağlıyor. O yasaklar, tevatürler, şehir efsaneleri, yalanlar, hurafeler, günahlar, manipülasyonlar, beyin yıkamalar ve iki yüzlülük, Kendini başkasının yerine koyamamak sonucunda bir şey anlayamamak. Yani üstelik de bütün objektif şartlar var diyor. Yani en güzel, en bereketli, en geniş, en denizli hangi ülkenin dört denizi var diyor. Buradan birinde yaşıyor. Bitki örtüsü ve yaban hayatı zenginliği bakımından da Avrupa'nın birinci ülkesi sabahleyin kayak yapılıp öden sonra denize girilebilen bir yer. Yaz kış akan nehirler var. Bereketli topraklar. Ne der peki bundan diye. En büyük üretimi mutsuzluk olan bir ülkedir diye de bitirmiş. Doğrusu tabii bunun arkasında belki de Cengiz Akter'in de zaman zaman söylediği gibi yaşayan hortlakların da hakim olduğunu söylemek mümkün. Mesela bu son tarihçi Taner Akçam da teşkilat-ı mahsusa ve iddia terakki yöneticisi Bahattin Şakir'in 4 Temmuz 1915 tarihli Ermenilerin sürgün ve imhalarını koordine etmek amaçlı telgrafının şifresini çözdü diye Ağustos'ta taze bir haber var. Telegrafı içeren belgenin üstündeki anketse hiçbir orijinal olduğunu hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlıyor diyor. Yani soykırımın şifresi çözülüyor. Nereye gitti bu insanlar sorusu? Neden yapıyorlar sorusu bir şekilde ortaya, ortada duruyor tabii. Böyle bir hortlaklar da var yani. Tabii ki yani bunlar bu coğrafyalar zaten genel olarak çok sıkıntılı coğrafyalar. Birçok işte tarihi, derdi, işte yükü Balkan savaşlarından bu yana yüklenmiş coğrafyalar. Bildiğiniz gibi belki Makedonya'da da dün ortalık karıştı. Hayır bir abi. grup o evet yani onu belki daha detaylı olarak haftaya konuşuruz. Arnavut bir sözcü seçildi. Hmm. E, e, parlamentoya ve e, eski e, başbakanın e, biraz AKP'ye e, benzetilen de bir partidir. E, onun e, liderinin taraftarları e, parlamentoyu bastı ve muhalefeti dövdüler e, liderini ve aynı zamanda işte Arnavut sözcüyü de kanlı duyuyor musun tam sana göre haber. Kimidem evet, Makedonya'yı 49... basmış Arnavut parlamenterleri filan. Ay yok yok hani şey, Arnavut sözcü seçildi diye Makedonya milliyetçisi şeyler basıyorlar eski şeyin başbakanın bize çok benzeyen bir takım orada tuhaf şeyler oluyor bu arada yani orada da bir böyle sızdırma şeyler vardı tapeler dolaşıyordu ortada fakat ondan sonra o tapeler hükümeti götürmüştü. Daha sonra işte bir seçim oldu aralıkta. Ee, orada da 51'e 49 gene bir şey çıktı. Ee, profil çıktı. Ee, ve e, sosyalistler işte 49 e, puan aldılar. Ee, yani böyle hükümet kurulamıyor vesaire. En sonunda işte bir e, sözcü seçilmişti ki e, işte dediğim gibi böyle şeyler, e, ya yani halk dedikleri, işte halk kitlesi diye, e, bıyarlı halk Bundan, hmm. bu durumdan hoşlanmayan i̇şte dün akşam parlamentoyu bastı, bastı o, değil mi? Önemli, evet. orada ee... çok önemli de bir şey var duble yol yapılıyor Kara, <gülüyor> karayolu ve inanılmaz hiçbir gereği olmadığı halde Muazzam milyarların dolar olarak döndüğü, Çinlilere yaptırılan ve bazı kişilerin zenginleştirilmesine yol açan tamamen gereksiz bir karayolunun inşaatını bizzat görme fırsatım olmuştu, soruşturma fırsatım. Evet, yani şimdi işte orada da dediğin gibi bizde bize çok benzeyen haller var. Bir de bu neo böyle şey Makedon eski şeyler e İskender'in de böyle mirasına atıfta bulunan binalar yapılıyor falan bir yandan tarihte Osmanlı hikayesi gibi yeniden yaratılıp hiç alakası olmayan geçmişle vaziyette. Evet hava limanı ki, da Büyük İskender adını taşıyor zaten. Evet gayet popülist şekilde pompalanıyor bu tarihi imgeler vesaire. Ee, ve işte dediğim gibi yani Türkiye'ye çok benzeyen bir takım şeyleri vardı En sonunda bu oldu Yani gerilmiş böyle şey yapılmış Tamamen yahi gibi böyle artık ee, İtalyanca'da Bir laf var yani çok fazla Geren de koparır diye ee, Bizde de yani ve işte Makedonya'da da biz gerile gerile Kopamadık bir türlü fakat Makedonya'da işte bu nar yaşanıyor ee, Dolayısıyla Türkiye'de de muhakkak belli bir noktada bütün bu mutsuzluklar Metin Ünlü'nün bahsettiği bütün bu gerilimler ortaya çıkacak çünkü e, o kadar çok herkes birbirine karşı düşmanlaşmış vaziyette ki zaten e, Yılmaz Esmer'in de e, Duan, işte bana aynı zamanda metodolojiyi öğreten e, hocalarımızdan e, Yılmaz Esmer'in de bir reportajı vardı hem reportajın kendisi bilmiyorum dikkatinizi çekti kendi araştırmasını anlatıyor bu Türkiye'de kutuplaşma araştırmasını araştırmada artık sadece yüzlere bakarak, hiç isimlere falan filan değil, adeta insan sarrafı olmuş vaziyette. Kim AKP'li kim CHP'li, kim işte hükümet yakını, kim değil, kim şu partiden, hangi hakim bu kararı vermiş? Sadece yüzüne bakarak tahmin edebiliyormuşuz. Hiçbir ülkede benzeri olmayan şekilde yüzde seksenler, seksenbeşler oranında ee, bu tarzı yüzüne bak ve ne <gülüyor> olduğunu anla gibi bir hale gelmişiz. Ee, bu toplumda bir de bunun üstüne üstlük e, o darbeci bu bilmem neci falan filan diye çok geniş bir e, cadı avına başladığınızda içinden çıkamayacak gerçekten de yani bir iç e, çöküş ve çatışmaya götürecek bir hale e, bir e, durumun e, aslında başlangıcını yaratıyorsunuz demektir. Bizde de o oluyor yani şimdi Yılmaz Esmer'in kendisi de hedef oldu bu yazıdan sonra ee, bir takım e, gazetelerde. E, ve işte şey e, bu kadar yılın hocası bu hale düşürülüyorsa bu e, tarz üstüne gidiliyorsa e, hiç konuşamaz hale gelmeniz demek bu. Yani şimdi bir araştırmayı anlatıyor sadece ve o araştırmada vurguladığı bir şeylerden bir tanesi de zaten geleneksel olarak Türkiye'nin e, birbirine çok güvensiz bir toplum olduğu. Zaten böyle bir birbirimizden sürekli bir kötülük, bir hinlik e, bekliyoruz. Bir de dediğim gibi işte bu cadı avı başlayınca artık orada e, herkes, her, herkese her şeyi yapabilir. Yani bir adeta Hobbes'ın e, o... Homo homini lupus. Evet. Tamamen e, state of nature yani bir doğa hali böyle şey hali artık e, hayvani bir halde e, insanların sadece hayatta kalmak için... E, suyun üstünde kalabilmek için her şeyi yapabildiği bir nokta bir e, ortam yaratmış oluyorsunuz demektir e, onda da artık yani ben bunu moral bozmak için söylemiyorum ben de bunun içindeyim inanın ki e, yani zaten Türkiye'den çok uzak değilim e, oraya dönüp orada e, hayatıma devam edeceğim yaşamaya böyle uzakta kalma niyetim falan, falan yok ama e, onun dışında da pasaportunuz kimliğiniz e, hep bunları söylüyorum işte bundan kaçmak çok mümkün değil Bilmiyorum, multimilyarder falan filan olup veyahut da çok erken yaşta e, ya da çok duygusal bağları, aidiyet bağları zayıf olup belki bunları geride bırakmak mümkün oluyordur. E, ama e, benim için e, ve birçok insan için de bu deneyimin, e, yurtdışı deneyimlerinin hiç öyle güçlü insanlık olmadığını da biliyorum. Ondan dolayı bu bocalama halleri falan kimliksel sizi bırakmadığınız için muhakkak meşgul oluyorsunuz. Ve işte üstünüzde de bu ağırlık ve sıkıntı her zaman oluyor. Fazla uzağa gidemiyorsunuz hep onu söylüyorum. Onun için yani işte dediğim gibi moral bozmadan biraz da hep gülmeye çalışarak hayata devam etmeniz lazım. Ve her şeyden önce de hayatın güzel taraflarını bırakmamak lazım. Yani bu bir kaçış haline gelmemeli ama müzikci, sanattı sinemaydı. Bunlar insanlığın iyi tarafları. Bunları da unutmadan evet, ve Hüseyin bunları tam tarılarak da da, evet, yaşamalıyız. Peki çok teşekkür ederiz sizin. Görüşmek üzere. Görüşmek i̇yi üzere. ve sağlıklı ve mutlu zamanlarda. Bunları Görüşmek. biraz da kendimiz yaratacağız. Aynen öyle. Oldu. Görüşmek üzere. seyyar. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık gaste Açık Gazete Spor. Açık Gazete ekibi. Yeni yayın döneminde Açık Gazete de Spor'da Cem Çetin yok. Ona da teşekkür ederiz ve biz Açık açıkgasta ekibi olarak huzurlarınızdayız. Ömer Madra, Can Tonbil ve Selahattin Çolak olarak. Evet. Selahattin de aynı zamanda yayınımıza katılacak bu yayın döneminde. Zaten daha önce de her zaman bize malzeme sağlıyordu. Ama Bazen şimdi söz ne dedi? Ama şimdi sesini de duymak evet, fırsatımız oldu. Evet, bir sesini oldu. duyalım. Bir günaydından farklı olarak iyi akşamlar ya da <gülüyor> aklına gelen başka bir şey varsa Selahattin. Merhabalar. Evet Selahattin. Evet Selahattin. Şimdi şeyle başlayalım. Ee, en önemli Türkiye için başarı tırnak içindeki e, simgesi olarak ortada. E, voleybolda, kızlar voleybolunda, kadınlar voleybolunda e, Şampiyonlar Ligi CEV deniyor. Avrupa mı bu? Avrupa herhalde. Avrupa'nın Şampiyonlar Ligi final maçında Imoko voleyi 3-0 yenerek 3 sezon sonra tekrar Avrupa şampiyonu oldu. Bu üçüncü şampiyonluğu galiba. Vakıfbank Vakıfbank'ın. Öyle değil mi? Evet. Aynı teknik direktörle yaşadığı üçüncü şampiyonluğu. Evet. Bu 2013-2014'te son olarak şampiyon olmuş. Sonra arada başka o kadar başarılı olmayan sonuçlar var ama Sonuçta da büyük bir şey. Imokovali İtalyan ekibi onu 3-0 net bir skorla yenerek şampiyon olmuş. Bayağı ciddi bir şey. Fakat yerli ve milli değil o kadar galiba takım. Nasıl yani? Yani sarı siyahlı oyuncuların Vakıfbank'ın en önemli oyuncuları arasında mesela Lonekes, Löties ve Tingju Yüksek performans göstermişler. Onlar Türk Türk ismi değil bunlar. Yani ama şartta değil tabi. Zaten basketbolda da, futbolda da yerli ve milli bir duruma pek markaya rastlamıyoruz, değil mi? Artık bunların da önemi yok gibi duruyor sanki. Sadece Cumhurbaşkanı arada bir yerli ve milliinin ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatıyor ama evet. futbol, basketbol ve voleybolda böyle bir duruma rastlamıyoruz. Avrupa Kupalarının en başarılı Türk ekibi olarak geçiyormuş ama literatürde. E, Türkiye ekibi demek lazım. Türk değil çünkü. Hürriyet Gazetesi 11 Algemisi Türk demiş. Tingyu Türk mü sence? Lonekes, Slutyes. Slutyes. <gülüyor> Ayrıca banktan Kimberly Hill ve Tingyu'nun evet tekrar Ting Yu'dan bahsediyor Çin ne olsa gerek diye düşünüyorum 5000 bol sever izlemiş ve Avrupa Şampiyonu Vakıfta bak da Eurosport Türkiye'nin verdiği bilgiye göre Yurda'da dönmüş Şampiyonlar Ligi'nde 2011'in şampiyonu olan ve bu kulbarda kupa kaldıran ilk Türk takımı olarak tarihe geçmiş aynı zamanda Vakıfbank 2013 yılının ardından 2017'de bu başarısını tekrarlamış oldu Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 1998-99-2014 ve 2016'da Avrupa'nın ikincisi olmuş. Sarı siyahlı ekip. 2015 yılında ise üçüncü olarak almış. Gayet başarılı. Çok fazla rastladığımız bir şey değil Türkiye'deki spor müsabakaları. Evet ama uzun zamandan beri de yapılmış olan bir yatırımın da sonuçları alınıyor herhalde. Altyapı olarak evet. çok uzun zamandan beri bu konuda çalışmalar yapıldığının besbelli ortada. Yalnız kutlama yapmaya zamanımız yok demiş antrenörleri. İşte en sevdiğim antrenör değil mi? Giovanni Guidetti. O da Türk'tü. İtalyan olduğunu düşünüyorum. Giovanni. Giovanni Guidetti. Bizim için çok önemli bir maç demiş Zacıbaşı Vitra ile Vestal Venüs Sultanlar Ligi mi? Bu ne? Bu Türk işte. Saltans. Vestel. Vestel Venüs Sultanlar Ligi. Tam Türkiye usulü işte. Osmanlı karışık. Filenin sultanlarından o, geliyor muhtemelen. Evet. Sultan. Sultan. Sultan Hanım. Venüs nereden geliyor? O Akdeniz'den Grek. O da Akademi işte Yunan Batı. Batıya temsil ediyor galiba. Sultan. Venüs Batı. Daha çok Venüs değil de Afrodite. Afrodite. Daha çok. Yunan'da. Yunan, Venüs şeyden. Uzayda Roma. uzayda olabilir uzayda böyle i̇şte ki, o, galaktik uzaya da reklamda. Reklammış. Ha reklammış. Özel firmanın e, bir marka değeri. Anladım. Ne reklam acaba diye de merak ettim. Neyse ne, öyle olabilir. Güzellik müstahha. Açık radyo futbol ligi gibi bir şey mesela. Olamaz mı? Olmaz futbol mı? Futbol değil de badminton ligi. Daha ufaktan başlayalım. <gülüyor> futbol biraz büyük olabilir. <gülüyor> Neyse bizim için hiçbir şey fazla büyük değildir. Can ne diyorsun? Açık Gazete ekibinden bahsediyorum. Evet efendim. Açık Radyo için konuşamayız ama Açık Gazete burada üçümüz bu durumu hallederiz yani. Guidettiğim bir kutlama yapmaya zamanımız yok. Yarın yine antrenmana başlıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne yeniden katılmak adına çok zorlu bir rakiple karşılaşacağız demiş. Vakıfbank'ın yıldız oyuncularından Naz Aydemir Aykolda da Akyol pardon Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, geçen, zor geçen dörtlü finalde şampiyon olmayı başardık demiş. Tebrik edelim. Evet, tebrik edelim. Ve Venüs, Vestel Venüs Sultanlar Ligi yarı finalinde on gün önce Galatasaray'a elendiklerini de hatırlatmış. Çok iyi çalıştık, çok ağır antrenman yaptık demiş. Çok mutlu ve gururluyuz diyorlar. Ülkemiz adına da büyük bir başarı demişler. Liberos'u, Gizem Örge'ye de bak. Onlar da Türk isimleri taşıyorlar. Evet. E, voleybol e, Kadınlar Ligi'ne devam edelim. CEV e, Şampiyonlar Ligi'nde. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Cev mi acaba? Cev. Cev belki. E, Şampiyonlar Ligi'nde üçüncülük maçında da Eczacıbaşı Vitra. Dinamo Moskova'yı 3-1 yenerek Avrupa üçüncüsü olmuş. Büyük bir başarı. Ee, orada da e, gene başarılı bir e, sonuç elde edilmiş. Kadınlar ve başarıdan bahsetmişken bir haber daha var. Yaşar Üniversitesi'nin milli sporcusu İpek Öztos'un üniversiteler triatlon şampiyonasında geçen yılın ardından bu yılda birincilikle tamamlamış. Ünüver Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde yapılmış bu triathlon dalında. Orada da bir başarı sağlanıyor peki şeyi söyleyeceğim e, bu arada e, Avrupa ikincisiymiş aynı zamanda hmm. öyle mi? Hmm. geçen yılda birinci olmuş bu arada basketbolada da erkekler basketboluna da kısaca e, değinelim e, Final Four diye adlandırılan son dörde e, bakıldığı zaman e, Anadolu Efes'in bu e, Avrupa Ligi playoff turu 3. maçında Yunan temsilci Olympiakos'u 64-60 yenerek seride 2-1 öne geçtiğini de belirtelim. Burada da Fenerbahçe'nin özellikle de daha önce diğer Yunan takımını Panathinaikos'u evet Panathinaikos'u yenerek hem de 3 maçta arka arkaya yenerek önemli bir başarı imza attığını koç Obradoviç'le birlikte özellikle söylemek lazım. Hatta Türkiye'nin çeşitli spor basınındaki bu yarı dramatik biraz böyle şey pembe dizi tadında verilen spor haberlerinde görüyoruz ki o kadar sinirlenmiş ki Panathinaikos'un antrenörü bu kadar çabuk teslim olmasına takımın ve biletleri yırtmış. Ne diyorsun? Neden yırtmışlar? Sizi ben uçakla geri mi götürürüm demiş başkan. <gülüyor> Ca diye biletleri yırtmış. Acaba mübadeleyle Türkiye'den mi göçmüş ataları diye merak ettim şimdi. <gülüyor> ve otobüse bindirmiş. Düşün artık koca koca adamları. En, en, en kısası 1.92 falan olsa gerek. <gülüyor> Onları bindirip otobüse hadi bakalım biletlerinizde de yırtıyorum diye, diye yırtmış. Evet dayanamıyorum tutmayın beni bir kadınlar başarısı daha var bu da dünya başarısı yeni haber böyle kadınlar spor dallarında almış başını gidiyorlar, gidiyorlar galiba. Senin haberin bile yok. Yani e, kadın yüzme kız yüzme takımı dünya şampiyonluğu kazanmış. <gülüyor> bu haberler geliyor ve ufak haberler olarak geçiyor gazetelerde bulabilmeniz mümkün değil internet sitelerinde arama yapmanız Aynen. lazım çevre koleji kız yüzme takımı ISF dünya gençler yüzme şampiyonasında dünya şampiyonu olmuş Türkiye'yi kızlarda temsil eden çevre koleji sporcularından sizin 50 gün 50 metre sırt üstü stilde 100 metre kelebekli gümüş Defne Kurt 200 metre serbest bronz Aleyna Özkan 100 metre kelebekli altın Gizem Güvenç 50 metre serbest Stil gümüş madalya elde etmiş ve 17 ülkeden 281 sporcunun Katılımıyla gerçekleştirilen bu şampiyona da e, Birinci o, Şampiyon olmuşlar. Dünya şampiyonu olmuşlar Onları da bir tebrik edelim buradan Baya bu ba, günden farklı Kadınlarla bu spor konusunda Türkiye'nin gündemi farklı gibi duruyor Evet bir de kadınlar O zaman sen ben de senden geri mi kalacağım? Buyurun efendim. Bir, ben de vereyim bir şey. Selahattin'den ufak bir destekle. Ee, gene Eurosport Türkiye'den bir haber. Ee, Teb BNP Pariba. Bu isimlerin yerli ve milli olmadığını bil, ben de biliyorum. Sakın boşver onu. Ee, <gülüyor> Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Çağla Büyük Akçay, Macert Timea Babo şu 2-0 yenerek çeyrek finale yükselmiş. Set vermeden çeyrek finalde. Bu da Garanti Koza Arenada. Bak bu Türkçe işte. Garanti. Garanti ve ya, o Türkçe değil. O İtalyancadan geliyor değil mi? Garanti. Guaranti. <gülüyor> evet. Koza Arenada gerçekleştirilen turnuvanın tekrar kategorisindeki ikinci tur müsabakasında Büyük Akçay'la e, ki kendisi... E, Klasmanda seride 181. sırada yer almasına rağmen sıralamada kendisinden 150 sıra önde olan 30. basamakta bulunan Baboş'u. Baboş. Evet 2 numaralı seri başı Macar yenmiş 6-4 ilk set. ikinci sette de 7-6. Evet. Ve 2-0 galip gelmiş. Böylece Başak Eraydın'ın ardından çeyrek finale yükselen ikinci Türk denizci olmuş. Tebrik ederim. Bu kadar başarı haber eder. Biraz ölüm haberlerinden bahsedelim istiyorsanız. Spor Hiç. ve ölüm. Bittiyse tabii. Çeyrek finalde de seri başı Belçikalı Eliz Mertens ile karşılaşacak. Evet. Benim ilk ölüm haberim 2011 yılında İtalya bisiklet turunu kazanan daha doğrusu 37 yaşındaki İtalyan bisikletçi. Michele. Michele. Michele. C, K mi oluyor? C, H varsa. C, H varsa K oluyor. K oluyor. Ee, Michele Scarponi. Burada da oluyor. Scarponi antrenman sırasında trafik kazası geçirerek hayatını kaybetmiş. Geçtiğimiz haftanın trajik haberlerinden bir tanesiydi bu da. İtalyan bisikletçi doğduğu Fiatraono. Ev, e, kentinin yakınlarında evinden yakın evinden çıkıp antrenman yaptığı yolda bir kamyonla çarpışarak hayatını kaybetmiş. Bir diğer trajik bir durum. Trajik haber de. Bir... Kendisi e, papağanıyla beraber eee antrenman yapıyordu aynı zamanda. Ha, hatırladım şimdi. Papağanını evet. bisikletçi. Evet. Papağanını bisikletçi. O trafik kazasında değil mi? Evet. Evet, bir trajik ölüm daha var. E, Gaziantep Spor, Gazi Spor'da evet Çek futbolcu Ray Toral o da e, yani idmana gelmemiş ve şaşırdık diyor yani takımın futbol şube sorumlusunun açıklaması var Diken Spor'dan bu alınmış bir haber bugün idmana gelmemiş çocuklar beni aradı çok profesyonel bir oyuncu olduğu için şaşırdık ya haber verir ya da hastaysa rapor alır bir şeyler söyler diye Hasta mı dedik? Hiç böyle bir şey aklımıza gelmedi ama tercümanı yolladık ev, evine. Kapıyı çalmış. Açan olmamış. Emniyete bilgi verip çilingir çağırmışlar. Bakıyorlar ki içeride canına kıymış. Kendisini asmış maalesef. Sebep neymiş? E, tükenme sendromu olduğunu söylüyorlar. Çok düzgün ki herkesin sevdiği bir insandı. Deli dolu bir çocuk değildi diye sormuşlar. Ya da Türkiye'de yaşamak da olabilir belki. Ya da Orta Doğu'da da, Orta evet. Doğu'da daha da yakın evet Kulüp menajerinin ailesine Ulaşarak ölüm haberini verdiğini Dile getirmiş Mustafa Kızıl Böyle bir Trajik haber daha var Son mesajda evinden Çıkan son mesajda tercüme edilmiş not Çekçe Not alacak verecek çizelgesi Çıkmış Kronik yorgunluk teşhisi konmuş Çek basınında tükenmişlik sendromu Kulüplerin böyle bir iddia var. Böyle durumlarla alakalı olarak psikolojik destek verebilecek bir birimleri vardır değil mi? Büyük rakamlardan bahseden büyük kulüpler bunlar. Evet. Olması gerekmiyor mu? Böyle durumlarda ön plana çıkması gereken ve işini yapması gereken terapistler, psikologlar, psikiyatristler yok mudur? Futbol kulüplerinde. Yeterince kulüplerinde. ayırmadıkları. Anlaşılamıyor mu mesela sporcunun durumu? Gidip birisi sormuyor mu nasıl sizin duygusal motivasyonunuz? neyin peşindesiniz çok siz? Çok yerinde bir soru benim de aklıma gelmemişti ama son derece önemli. Özellikle yüksek stresli bir dünyada evet. yüksek stresli bir meslek dalından bahsediyoruz. Yani sürekli kontrol edilmesinde çok büyük Neyse, yarar var. Yani spor sadece bas teparı, at basını vur topuna, at mu? bundan mı ibaret yani? Sadece spor. Bolcuların tamamının anlamı bu mu? Kulüp yöneticilerinin gözünde taraftarların gözünde. Bu insanların ...neyse aciltasyona girdim de... ...böyle durumlarla karşılaşılması... ...aslında istisnai bir durumda dediğin... dünyanın çeşitli yerlerinde oluyor ama... ...fark edilmiyor işte. Evet Habertürk'te çok ayrıntılı bir haber var aslında... ...Alper Öcal'ın okuyacak... ...tamamını okuyacak zamanımız yok... ...ama üçüncüde pes etmiş... ...deniyor Ray Toral için... E, ...tükenmişlik sendromu... ...ilaç içerek bir haftada geçirebileceğiniz... ...sıradan bir yorgunluk değil diyor... Hı hı. ...kendisi Frantişek Ray Toral. Çok daha fazlası bu. Bazen iyileşebileceğin bir zaman oyunu dayanılmaz bir hale gelmişti. Futbolu bırakmayı dahi düşündüm diye de yazmış zamanla. Bunu nereye yazmış? Son mektubunda mı yazmış yoksa daha önce mi yazmış? Ee, şeyde notlarında var. Evet bu 2014'te başlıyor. Victoria Pilsen'de Pilsen takımının Yabloneç ee, deplasmanında ee, şey şey Öyle bir e, ikinci kez girmiş tükenmişlik sendromuna ve o savaştan da galip çıkmıştı diyor haberden. Savaş benzetmesi de evet, çok harika bir metafor. İlk iyileşmesi harika bir duygu. Acı çektiğim zamanlarda futbolun benim için bittiğini dahi düşünmüştüm demiş. Sonrasında gülümseyerek ama bitmemiş diye devam etmiş. Demek ki böyle bir üçüncüde benzetmiş etmiş oldu. Senin sorunu bütün. ...önemli hale getiriyor... ...çünkü çok ciddi bir... ...kontrol altında tutulması... ...gerekirdi doğrusu... ...intihar ederek... ...yaşamına son vermiş 15 sporcunun da... ...bir listesi var... Frank ...Tişek, Raitoral sonuncusu... ...Gaziantep'te... platforma giyen Çek futbolcu... ...aralarında... <gülüyor> mesela Barcelona'da uzun yıllar futbol oynayan Solbek Sergi Lopez 39 yaşında bir tren atlayarak Justin Faşanu ilk siyahi futbolcu 1 milyon pound'un üzerinde transfer ücreti alan eşcinsel olduğunu açıkladıktan sonra hayatı değişti takımdan uzaklaştırılan antrenmanlara alınmayan arkadaşları tarafından aşağılanan düşünebiliyor musun? Sonunda da 17 yaşında bir erkek çocuğa tecavüzle suçlanıyor. Bu olaydan bir ay sonra da intihar ediyor 1998'de. Bu da önemli bir olay. Benim gençlik dönemimin en önemli simalarından Magic Macars takımının, harika Macaristan'ın eşsiz takımının sağ içi o zamanki terimle Sandor Koç işte uzun yıllar Barcelona'da oynamıştı ve Maca milli takımındaki unutulmaz Puşkaş'la müthiş bir ikiliydi kafa altın kafaydı 79'da kanser olduğunu öğrenince hastanede intihar ederek yaşamına son vermiş böyle isimler var çok bu kadar ölüm yeter biraz da kavgadan bahsedelim mi <gülüyor> Bir de Sabri Dinan'ı söyleyelim sadece Beşiktaş'ın kalesini koruyan çok önemli kalecilerden 1990'da köprüden atlayarak intihar evet. etmişti. Evet. Ee, geçtiğimiz hafta galiba olay meydana geliyor. Başakşehir'den e, kendi sinirlenen futbolcular gazetecilere saldırmışlar gördünüz mü onu? Gördüm ya yani çok şey yapamadım. Hangi futbolcu tahmin edin? Emre. Hangi Emre? E, bir tane Emre tanırım. Bu şey dört parmak emri evet Evet. Ee, Belezoğlu. Rabia. Belezoğlu. Belezoğlu evet. Dört parmaktan kastım Rabia'ydı. Ee, Eski Galatasaray'ın futbolcu. Evet. Başakşehir'le Emre Belezoğlu. Belezoğlu. 3-3 biten Çaykur Rizespor maçı sonrası kendisine küfreden bir taraftarla tartışmaya girmiş. Yani bunda şaşıracak bir şey yok Emre Belezoğlu. Ee, Başakşehir'in futbolcular daha sonra olay anını görüntüleyen Al spor muhabirine ve kameranına saldırmışlar. Bunu anlamadım. Saldırı sonucu yaralanan iki gazeteci polis futbolcular arasından güçlük dalmış. Gazetecilere niye saldırmışlar? Selahattin? Yazıyorlar çekiyorlar Selahattin diye. Ben sana söyleyeyim. Çekmeyin kardeşim diye mi? Tabii. Biz. Yani böyle, elinde böyle. kamera olan bir insan ve gazeteci olarak spor gazetecisi olan bir insan genellikle çeker. Yani çok istisnai bir durum değil galiba şu anda karşılaştıkları olay. Emre İngiltere'de hangi takımda oynuyordu? Newcastle United'da, Newcastle United'da oynarken de ırkçılıktan birkaç defa uyarı almıştı. Sinirlendiği zaman seni zenci seni, falan. zenci mi? Arap filan öyle. Yani belki Arap demiştir. Ni Negro, Nigger filan diye bozuk İngilizcesiyle yarım İngilizcesiyle tipik bir zorba aslında Emre. Evet, Emre Belözoğlu'nun takım arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştığı da gözden kaçmamış ama lütfen hakkında verelim. İyi de öldürelim. <gülüyor> futbolcu ve kulüp çalışanları olayları görüntüleyen kameramanı ve muhabirlere saldırmaları da görüntülerde yer alıyormuş aynı zamanda. E, sonradan ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde Başakşehirli milli futbolcu Volkan Babacan'ın ilk yumruğu attı. En masumu galiba o. E, i̇lk milli futbolcu atan mı masum? Öyle olmuyor mu genelde? Taş mıydı o? <gülüyor> İlk Cumhuriyet'te olayda gazetecilerin dövüldüğü anlar bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilmiş efendim. Doğun i̇şte onun gösterilmesini kızıyorlar işte. O yüzden e, güvenlik kamerasına saldırı salarmış. Gazetecilerin niye saldırmışlar? Gazetecilerin çektiği görüntülerden anlaşılmıyor ki <gülüyor> güvenlik kamerasına saldırır. Niye insan da biliyorsunuz, makine de Makine kırıcılar. Robot ludistler. Robot ludist değil mi? Bin, evet ludist. 1453 Başar, Başak şehirler de var bir de. 1453 sana bir şey ifade ediyor mu? 1453 o kadar yaşlı değilim efendim. Siz bugün çok fazla gençlerle bahsettiğiniz sezun evet. önaydan. Yaklaşık 20 küsur defa genç kelimesi geçti. Buyurun siz söyleyin 1453 ne manaya geliyor? Benim gençliğime uzanıyor. Evet. Fatih Sultan Mehmet'in genç yaşında 22 miydi? 21 yaşında İstanbul'u fethedip yeni bir çağ açtı. Ya, 21 yaşında insan... neler yapıyorlar? Evet, sen bile artık geride bıraktın. Yaşlandım. Yaşlandın. Neyse, o 1453 Başak şehirler, entyvide spor yorumcuları Rıdvan Dilmen ve Mehmet Demirkoğlu'la A ah Habers bir geri Erkan Tanı hedef almışlar. Çünkü cezalandırmaları çok yani ağır bir ağır değil de. Objektif bilgiyle eleştirmiş yani. galiba şey Demirkol. Evet. Evet Mehmet Demirkol Emre Belezoğlu olayını. Ne diyor? Demirkol bayağı kızmış. Yani neden bizim kameramız, kameramanımıza saldırdınız diye mi kızmış anlamıyorum. Yani genellikle Emre Belezoğlu ve A Haberi yan yana duran iki kurum ve kişi olarak da görebilmek mümkün olabilir. Ama işte burada saldırın hedefi A Haber olduğu zaman... <gülüyor> şey demiş. Belki şimdi, oradan problem çıkmış olabilir. E, NTV'de spor yorumcusu Mehmet Demirkol NTV'den mi Pardon ya bütün teorim çöktüm. E, e, kusura bakmayayım. Yok yanlış sen. E, şimdi Mehmet Demirkol e, Aspor muhabiri ve kameramanla yönelik saldırıya karışan Başakşehir'in futbolculara yani Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'a beşer Volkan Babacan'a da bir maç ceza veren. İlküm Burak'a. Profesyonel Hı. Evet futbol disiplin kurulunu sert ifadelerle eleştirmiş PFDK'yi. Volkan'ın kolu sakatlandı diye ceza vermediler herhalde diye dalga geçmiş haklı olarak. Çünkü Volkan'ın kolu sakatlandı oynayamayacak mi? diye ceza vermediler herhalde. Çünkü yumruğu vurduktan sonra kolu sakatlanıyor. Bileğini tutuyor yukarıdan böyle vuruyor sonra da ah diye kolunu tutuyor ve yürüyüp gidiyor. Herhalde yumruk vurdu diye beş maç oynayamaz ceza vermeyelim dediler diye. Evet, öyle düşündüler ne bileyim demiş yani bir de bu görüntüleri görmesek kim bilir ne vereceklerdi pfdk yani profesyonel futbol disiplin kurulu pfdk kendini lağvetmiştir bugün itibariyle diyor usura bakmayın isterseniz dava edin yaptığınız iş soytarılık demiş. Adam yumruğu vuruyor. Bu saldırı değil diyorsun. Adam elini tutuyor ah diye. Bütün hukukçular da bir araya geliyor. Burada saldırı yok diyorlar. Bunun adı ne? Soytarılık. Başka bir şey değil. Bu görüntülere ulaşamazsak ceza vermeyeceklerdi muhtemelen. Çünkü biz görürken bile bunu yapıyorlarsa görmezken kim bilir ne yapacaklar demiş. Ve PFDK'nın bundan sonra vereceği bütün cezalar hükümsüzdür demiş. Mehmet Demirkoğlu Türkiye'nin geneline hakim olan siyaset sahnesine, seçimlerine, referandumuna ve diğer medyasına e, hakim olan hukuksuzluk durumunun spor dünyasındaki durumuna da işaret ediyor. Şiddet egemenliğine. Gene her zamanki gibi kandırıldık. E, teşekkür ediyorum yani bizi enayi yerine koymaya devam edin diye yani Ziya Paşa'yı söylüyor. Evet. Haftanın ilk ve son e, komple teorisini gerçekleştirmeme izin verin lütfen. E, geçtiğimiz Aralık ayında Alman spor dergisi Focus e, Süper Lig'de ilk yeri lider kapatan Başakşehir'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde başarılı olduğunu iddia ettiğine dair bir haber vardı. Erdoğan kolluyor demişler ve İslami ve muhafazakar olduğuna da dikkat çekmişler. Ayrıca haberde Fatih Terim Stadı'nın devlet tarafından yapıldığı, Başak bakın bir başka Fatih, Başakşehir'in de diğer İstanbul kulüplerinin aksine Erdoğan gibi İslami ve muhafazakar bir çizgi içerisinde olduğu belirtilmiş. İlk defa spor dalına bulaşmışlar. Bu konuyla alakalı bir haber yayınlamışlar. ardından Tepkiler de gelmişti şimdi benim aklıma şöyle şey geliyor Bir Alman ajanı gelip orada Küfür ediyor mesela Emre Belezoğlu'na biliyor Emre Belezoğlu'nun kanalının nasıl kaynadığını Ardından da olaylar çıkıyor ama Burada benim koymaya çalıştığım nokta şu Neden A Haber'e saldırıyorlar A Haber de onlarla beraber değil mi zaten Yani A Haber Başakşehir ama Cumhurbaşkanı işte birlikte, Recep Tayyip Erdoğan. Birlikte konuşuyorlardı onun için. İlk gördükleri ah haber işte onu ona dikkat <gülüyor> Yoksa başka birisi saldırsaydı evet. daha şey olabilirdi. Pankart olabilirdi. çok son derece ciddi bir şey var. Ee, tehdit kokan bir pankart e, var. Yani gerek NTV spor yorumcuları Rıdvan Dilmen de katıldığı için yani açık bir tehdit durumu var. Kokan da değil bence. Mehmet Demirkoğlu ve Ahaberspiker Erkan Tan'ı hedef alıyorlar ve şöyle yazmışlar 1453 Başakşehirliler işte burada kocaman bir pankart açmışlar stadyumda tribünde şeytan bizi iyi bilir diye şeytan büyük harflerle rıdvanlı kastediyor bizde demir kolay erir diyor ama demir ve kol kelimelerini büyük yazarak ayırmışlar yani demir kolu da tehdit ediyorlar mehteri kullanma şarlatan ...tokmağa çok acı verir... Uğur. ...diye de ağır bir... tehditten. Ardından meşesinizi aldım diye bir açıklama yapılmış mı peki... ...Lütfen Dilmen tarafında... <gülüyor> Bilmiyorum. Gerçekten garip böyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nde yeni bir parti çıkacak mı böyle ayrılıklar çıkacak mı diye bakıyorsunuz pek fazla bir şey göremiyorsunuz hem gazetelerde hem televizyonlarda konuşan kafalarda ama böyle ufak olaylar yüzünden birbirine girme durumları da söz konusu oluyormuş spor sayesinde bunları da görüyoruz Evet bitirmek üzereyiz ama bir önemli haberimiz var ses de var onunla bitirelim isterseniz bugünkü ilk spor açık gazete ekibinin hazırladığı bu da şey vaziyeti var. Ahmetspor'la ilgili bir önemli gala var. Bir film yapılmış. Ahmetspor belgeseli. Ahmetspor'u ve takıma yönelik ırkçı saldırıları konu olan Yeşil Kırmızı filminin galası Diyarbakır'da yapılmış. Evrensel'in haberi bu. Yönetmenliğini Ersin Karan'ın yaptığı filmde Takımın Diyarbakır Spor'dan sonra Ahmetspor Spor ismini aldıktan sonra hedef gösterilmesi, hı hı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen cezalar ve Ahmetspor Spor üzerindeki baskılar anlatılıyor. Geçirdiği trafik kazası sonunda yaşamını yitiren takım kaptanı Şehmus Özer ve terör örgütü propaganda suçlamasıyla bir yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan futbolcu Deniz Naki'nin öne çıktığı filmde Diyarbakır'da ilan edilen sokağa çıkma yasakları ve surda yaşanan yıkıma da değiniliyor. Galada filmin danışmanı Hakan Alak konuşmuş kentte uygulanan baskıları Ahmet Spor üzerinden göstermek istediklerini belirtip takımın Ahmet Spor ismini aldıktan sonra batıda kabaran milliyetçi duygular tırnak içinde hı hı. ile birlikte gene tırnak içinde nefret objesi haline getirilmesine dikkat çekmek istiyoruz demişler. Rusya'daki Avrasya Film Festivali'nde de Mart ayının en iyi filmi seçilmiş. 30'a yakın festivalde gösterime girecekmiş Yeşil Kırmızı'nın galası. Türkiye'de bir yasak yok değil mi? Henüz yok. Neyse söylemedik. <gülüyor> duymadınız. Ya. Duymadınız. Biz onu şey, şey yapalım. Ee, onun sesiyle de çıkış yapalım. Bu arada bir de arada önemli bir iyi haber vardı en genç iyi niyet elçisi Yusra Mardini. Türkiye'den yüzerek ulaştığı Yunanistan'dan Almanya'ya giden Suriyeli mülteci ve olimpik yüzücü kız değil mi o? Evet. Birleşmiş Milletler mülteciler yüksek komiserliği iyi niyet elçisi olarak atanmış. Bu da harika bir haber. Şimdi Ahmetspor'un Spor'un filmine kulak vererek e, bitirelim. E, Bendeniz Ömer Madra, Can Tonbil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşerdi de bize destek veriyordu. E şimdi hepinize günaydın diyoruz Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz Günaydın, günaydın. Çok sevdiğim bir abim vardı Dedi ki Elazığ yenileceksin dedi. dedi Grupları geçeceksiniz dedi Gruplarda karşıda Bursa gelecek dedi Bursa'da yeneceksiniz dedi Niye istiyorum Bursa'ya yemenizi? Bu halk için istiyorum dedi Önden, orta pozisyonu Öndirek, pozisyonu arıyor, Yerden ve gol Ercan topu binelere gönderdi. Mücadeleye Fenerbahçe'ye başladı. Hamet sporcularda oynama cezasına bir tepki olarak. Her sokak başında bir zırhlı araç. Burası çatışmaların en yoğun yaşandığı Diyarbakır'ın Sur ilçesi. Bismillahirrahmanirrahim Allah. Futba Rabbana. Kazanmak için her şey mübahtır anlayışında asla öyle bir şeyimiz olamaz. Bu insanlık değil. Bu insanlık değil. Sivas'ta hani ben Türküm. Maç bitti, yedek kulübesinden baktım Türk bayraklarıyla geldiler. Hocalarını yakaladım. Dedim ki sen dedim hoca olsan yapmasına izin vermezdim. Neden ya ne niye gözümüz? Biz de Türküz ya. Ne neyin hesabını yapıyorsun? Yani bu kadar dışlanmanın anlamı yok. Türkiye oynuyor ya. Türkiye üstümüz oynuyor. Biz biz bunu anlamıyoruz yani. Ha, nedir? Kimse eyvallahımız yok bizim. Hiç kimseye eyvallahımız yok. K skills. Netir altyazıd. Atekaz Gazeta ekibar.